بصلي على المختار من مطار فالامير وجميع رسل ما ذكروا ربي على الهدي وعدتنه وبصحبه من القائدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفى قيوع الصاميل لا من الله لقد جاءت رسول ربنا الحق scallao ala rasuluna студien muhammad allahüm sallə ala salll Б Couldu ben axaq skill eben nimah Studio ol la tab mulheres qlubna dl Dsall ماhãs indah salll mahab Copyel mpm banks wall mo pan sol Fire with Masaq геро, saying Allah top 3 Sallu ala shafiuğ i thlub na Rabbı ağzıbıkmın emzatı Şayatın ve ağzıbıkmın Rabbı yahdurun Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve la tapşeben Allahı kâfîn ama yâmalız Zalimlın, inna ma yâkırım liyûn teşhcasu fi ilâbçar. Sudan Allahü Alâzîm. bil Ve alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut ve dafaat anni ve ankum es illa Geçen ay gelemedik. Allah Teala maneleri izale eleyip, bundan sonra devam edebilmeyi nasip eylesin. Şimdi çok iyi olduğum söylenemez yani Nefes meselesinden biraz darlık oluyor. İşte tahlillerimizde tabii kan değerleri düşük, demir değerleri düşük vs. Bazı vitaminler işte elementler mi diyorsunuz bir şeyler, düşük olduğu için. Çok halsizlik yapıyor, onun için çok kuvvet bulamıyorum. Ama yine tabii Bursa bizim Fatih'le aynı eşit bir yerimiz. Burayı bırakacak değiliz. Ama dualarınızı bekliyorum inşallah. Kısa zaman içinde biraz daha toparlarız. Kalp operasyondan sonra bir enfeksiyon geçirdik. Bu enfeksiyondan hala kurtulmuş değilim yani. Kanda da mikroplar çıkıyor. Onun herhalde devamıdır. Olan neyse, elimizde kuvvet, malzememiz neyse onu Allah yolda harcamayı Mevla nasip etsin. Amin. Amin. Ama... Sizlerin uzaklardan, yakınlardan gelmeniz, kadınınız, erkeğiniz böyle toplanmanız bize kuvvet oluyor. Bir de bu köprüler falan Bursa'yı yaklaştırdı elhamdülillah. Bazı kere Bursa'ya gelmek bizim oradan, Peykoz'dan efendim, karşıya geçmekten kolay oluyor yani. Bursa'nın yolu açık olduğu için. E bunlar nimettir. Bu nimetlerin kıymetini bilmek lazım. Allah yolunda bir araya gelmek lazım. Ömürler... Sayılı günler, nefesler bitmek üzere. Onun için Allah Teala'nın rızasını tahsil için adım atmaktan daha büyük bir amel yoktur. Emri bil maruf ne yani kemal, iyiyi emretmek, kötülükten etmek vazifemiz bundan ibarettir. Rabbimiz Tebareke ve Teala kalan ömrümüzü sıhhat ve afiyetle, kimselere muhtaç olmadan, elden ayaktan düşmeden, rükudan secdeden mahrum olmadan Ehl-i sünnet itikadı üzere semaat ederek geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Allahum salli Muhammedin ve ala ali ve Bu arada bizim bu külliyerin yapılmasından önce devamlı kendilerinde misafir olduğumuz yeni gün ailesinden Bursa'da o zamanlar her hafta 15'te bir geliyorduk. Bazı kere ayda bir geliyorduk. Onlardan şafer oluyorduk. Sonra bu külliyenin buranın inşaat temelin atılmasından evvelde oralayına kararlar alındı. işte fikirler verildi falan. Ee, Ahmet Şükrü, yeni gün Hacı babamız şurada otururdu. Yani Sohbette şuraya gelirdi. Orada otururdu. Zikir ehli bir büyüğümüz 90 yaşında vefat etti. Ee, burada da emeği var. Bizde de hakkı var yani çok misafir etti bizi. Ee, Bursa'daki sohbetlere de çok hiç sohbetsiz bırakmaz. Zikir eder, Kur'anla meşgul olur. Ailesi de mübarek bir aileydi. Bir kardeşi vardı Hacı Tahir Efendi Eskişehir'deydi. Ben Eskişehir'e ayda bir sohbete giderdim. Orada da o misafir ederdi. Ondan sonra bir kardeşi vardı Münir Efendi Üsküdar'da dururdu, Fatih Camii'ndeki meşhur Hüseyin Ay Hocamızın derneğinde mütevellideydi. Efendi Hazretleri, Hacı, Hacı Cevdet Efendi rahmetullahi onun yakınıydı. Bir kardeşi vardı Mansur Efendi, o da geldi Fatih'e taşındı benim oturduğum apartmanın dairesine. Ben o zaman Fethi Mescidi'nde Halit Caddesi'ndeki Hayder'de, şimdi yine orada devam ediyoruz da, Orada beş vakit namazı ben kıldırırdım, sabah namazlarını hatimle kıldırırdım. Hemen evden aşağı inerdim merdivenden, içeriden. Şenelerce öyle devam ettik. O da mübarek benim cemaatim oldu. Sabah namazlarına falan 14 secdeler yapıldığı zaman, cuma sabahları kalabalık oluyordu. Geri kalan sabahlar birkaç saf oluyordu da. Ondan sonra ben devamlı işrağı bekler, benim işte arkadaşım oldu. Bak hepsi vefat etti. Tabi yaşları var, benden yaşlıydılar. Allah Teala hepsine rahmet eylesin, kabullen nur eylesin, derecelene aley eylesin. Amin. Hacı Efendi nasıl yaşarsanız ölüürsün. Temutun kemaat yaşun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. İşte vefatına kadar devamlı cüz okuyor, şey diyor. İşte hastaneye götürmüşler, son iki gün kalı falan. Hanımına diyormuş ki. Bizim ne işimiz var burada ya? Kaçıncı cüzde kalmıştık? On dokuzuncu cüzde. Biz cüzümüze devam edelim. Ne işimiz var burada falan? Hala gece kalkmıştı. Teheccüde abdest alacak hali yok. Abdest aldırıyormuş, aldırıyormuş kendine. Son iki gecede bile işte abdest aldırarak teheccüdünü kılıyor. Ondan sonra. Efendim. Ya diyor bir mezarlık var. Adını söyledi bana da unuttum. Eski bir mezarlık. Müracaat ettik. Bir tane yer yok. Ondan sonra. İşte o iki günü arada hastanede kaldı işte biraz ağırlaştı falan. O arada ağaç devrilmiş. Demişler ki ağaç devrildi, yer açıldı size. <gülüyor> Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey takdir ilahidir. O eski kabirde tabii salihler daha bulunuyor. Eski Osmanlı mezarlıklarına gömülmekte çok daha faydalar vardır. Çünkü salih insanlar eski zamanlarda daha çok bulunurlar. Oraya defnedilmiş, adını da dedi oğlu Mehmet Ali Efendi de unuttum kabr kabristen adını. Bursa'da çok maşallah, Bursa'da 70 bin evliya yatıyor, ta Osmanlı zamanından, Şimdiki zamandan da evliya kaldıysa vardır biraz yine evliyalar, şimdi de yatanlar vardır. O Beydullah rahmetullahi aleyh, evliyadandır yani, salihlerdendir, o da orada yatıyor. Yani yenilerden de hepten memleket boş kaldı demeyin. Ulema evliya öyle söylüyor. Zeble bir büyükler gitti hiç ortada kimse kalmadı demek sakıncalıdır. Çünkü hadis-i şeriflere muhaliftir. Ayete de muhaliftir. öylevlad Allah nas bu bir Allah iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini defetmese yeryüzü çoktan fesada uğrayacak. Yiyecek ekmek bulamayacaksın. içecek su bulamayacaksınız diyor. E şimdi yiyecek ekmek buluyorsak, içecek su buluyorsak, bir hava nefes alıyorsak demek iyiler var ki onların ibadetlerine, namazlarıyla, zikirleriyle, teheccüdleriyle e, geri kalan günahkarlardan, benim gibi bozuk adamlardan bela kalkıyor. O iyiler olmasa ben nasıl yaşayacağım bu günahlarla? Bu ayete göre iyiler her zaman var. Madem dünya devam ediyor, bu direksiz kubbeler, bir tavan yapana kadar kaç tane direk var? Allah Teala'nın gökleri direksiz duruyor. Bu direksiz kubbelerin direkleri Evliya Allah'tır, salihlerler. Fikrli karnım ümmeti Ümmetimin her döneminde hayırda öne geçen salihler vardır buyurur. Ve <gülüyor> mulbudela vasıttı Onlar kırklar, yediler, üçler, kırktan yukarıda var. Üç yüzler var, beş yüzler var, yedi yüze kadar bu rakam çıkıyor. Dünyada bu zatlar vardır. Şu arayan buluyor. Geçen yine konuşuyorduk. Bir arkadaş, bizim Hafız Efendi dedi ki Kayseri'nin dağında yaşayan bir zat var dedi. Yüz yaşında. Sıralı ibadet ediyor. Allah Allah. Bir gidelim ziyaret edelim dedi. Ben de çok Bursa'da da var mübarek birkaç kişiler. Söz verim gideceğiz işte hastalıklardan şeylerden. Ah sohbete zor yetiştik. Çıkınca geç oluyor. Yani çok gitmek istiyorum tabii. Hepsini ellerinden ayaklarından öperim. Var yani. Kırklar, yediler, üçler, üç yüzler, beş yüzler, yedi yüzler. Bu hususta İmam Suyuti Hazretleri'nin bir risalesi de var. El-Kavlüddâ'l. El Nuh bin Mustafa Hazretleri, Os Osmanlı uleması. Onun da risalesi var. Alâ vücudil hadr ve ebdâl. Hıdır Aleyhisselam da hayatta olduğu, e ebdalin kırklarında da mevcud olduğuna dair. Bütün hadis-i şeriflerle, yani İmam Suyuti buyuruyor ki, istesen mütevatir derim, o kadar farklı kanaldan hadis topladım diyor yani. Mütevatir demek çok manev mütevatir, yüzde yüz sabit inkar eden tehlikeye gider demektir. Ahat haberlerinden değil yani. Bunlar vardır. Bir muskavıne yağmurlar onlar ülmetine yağdırılıyor ve bir murcavun rızıklar onlar ülmetine gönderiliyor ve bir müdafüül belâne arz yer halkından belalar onlar sayesinde defediliyor. Allah Teala şefaatlerine ne eylesin. Dünyada da tanışmayı, ziyaret etmeyi nasip eylesin. Dualarını, emmetlerini üzerimizde eksik etmesin, daim eylesin. Amin. Salihler vardır yani. Hiçbir şey de rastgele değildir. Ee, ümmet de bitmiş değildir. Mahşer sabahına kadar, güneş batıdan doğana kadar, e güneş batıdan doğduğu gece bile salihler var. Mesela güneşin batıdan doğduğu gece kaç gece sürecek? Say hadisleri bu. Güneşin batıdan doğması, ayet-i kerimede de geçiyor, yani iyi işaret ediliyor. Güneşin batıdan doğdu, doğacağı gece, Allah bizi o zamanlara bırakmasın. Çünkü Güneş batıdan doğdu mu tevbe kapısı kapanıyor. Tevbe kapısı kapanıyor. لَا يَنْفَعُوا نَفْسَنْ Rabbinin emri geldiği zaman diyor, yani Güneşin batıdan doğmasıdır bu. Hadis-i şerifler bu ayeti tefsir ediyor. Bu ayet. Rabbinin emri geldiği zaman la يَنْفَعُونَ اَفْسَنْ imanu alem تَكُنْ اَمَنَةْ مِنْ Daha önceden iman etmemiş biri, ben bu gece iman ediyorum dese, ertesi sabah iman ediyorum dese, imanı fayda vermeyecek. Vermeyecek. اَفْكَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانًا hayra, Yahut imanında hayır kazanmamış. Müslüman, namaz yok, abdest yok, zinadan tevbe etmemiş, içkiden tevbe etmemiş, faizden tevbe etmemiş, İmanında hayır kesbetmemiş, kazanmamış. Şimdi bu adam Müslüman da olsa, Güneş Batı'dan bu gece de olsa, sabahında desek ki yarın tevbe ettimiş ki kumarı, zinayı bıraktım, namaza başladım, zikre başladım, buna da fayda etmeyecek diyor. Ayet bu. 13'ün o zamana kalmamız bizim tehlikeli, tevbesiz yakalanırız falan, işimiz zor olur. Şimdi son nefesin, son şeyine kadar tevbe kapısı açık. Güneş Batı'dan doğması çok büyük bir hadise. Ben onu... Sohbetlerde de anlattım ama bilmiyorum, kıyametin on büyük alametiyle ilgili o dersi yaptık mı? O alametlerden bir iki eksiğimiz var. On tane büyük alamet görmeden kıyamet kopmayacak. لَا تَكُمُوا سَعَتُوا هَتَّا تَرَوْا عَشْرًا Bu on ayetten, herhalde yecüc-mecücü yaptım en son. Bu çok sene hapis sürecinden evvel diye hatırlıyorum. O dersleri basmıştık hatta CD'lere. Onları bir şey edelim, İnşallah orada bir iki tane kaldı, onu tamamlamamız lazım. Dabbetülaz kalmıştı, güneşin batıdan doğması kalmış. Bir de ondan sonra kıyametin artık patlaması, kopması konusuna geçilecek. Artık kıyametin kopma anı zaten ayet olmaktan çıkıyor, o zaten man kıyamet anıdır. Ama ona da sıra gelece gelmişti, gelecekti. Oradan ya iki duhan var, işte duman o. 2 veya üç tane ondan şey kaldı, ders kaldı. O dersleri yapmak lazım. Sizin hakkınızı aramanız lazım. Ya hoca beni bunu burada bıraktın. Üç ders yapılmamış bu konuda. Bir kişi demedi. Ya. Yine ben hatırlıyorum da Allah aklıma zeval vermesin yani. Amin. Yine ben on sene evvelki kaldığı yeri ben hatırlıyorum yani. Hiç kimse demiyor ki şunu merak ettik. On ayetten ikisi eksik kaldı. Hocam bunu niye anlatmıyorsun? Bir tane diyen yok. Mübarek cemaat ya. Ne diyeyim size Allah razı olsun mu diyeyim olmasın mı diyeyim ben de şaşırttım yani. Efendi Hazretlerinin babası öyle demiş yani bir gün. Kürsüye çıkmış Ali Efendi Hoca, o, Hazretleri. Köft, köyde Ofun birçok köyünde, şimdiki adı Tavşanlı. Öyle demiş yani. millete zahmetmiş dua edecek bize. Demiş ya o demiş. Gidiyorsunuz çay afında neyse cemaate gelmiyorsunuz. E ben de kaç saatlik yola tarlaya gidiyorum, beş vakit cemaata geliyorum. Hem de imamlık ediyor, hoca kendisi. Yani maaşlı hoca değil, Allah için kıldırıyor yani, memur değil. Camii bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden demiş. Bunlarda ne diyeceklerini şaşırmışlar. Yani şimdi size ne diyeyim yani? Bir dersleri takip etmeniz lazım, bir sohbet atlatmamanız lazım, ondan sonra sohbetin Efendim, şurası eksik kaldı, hocam şurada şu kıssayı unuttun, daldırdın oraya, daldan dalal, dandana kuşu gibi atladın gittin, bu noktanın sonu bağlanmadı dediğiniz bir şey yok. Siz de benle beraber dalıp gidiyorsunuz herhalde yani. Mübarek adamlar, derdiniz bu değil desenize, derdiniz bu değil. Derdiniz bu olsa oo, nasıl takip edersiniz? Ha, hanımın soruyla sohbet dinleyen adamlarsınız çoğunuz yani. Birisi öyle diyor, ''Hocam diyor, her gece 3 saat seni dinliyorum. Her gece yatmadan evvel seninle uyuyorum.'' dedi, ''Maşallah.'' Dedi, ''Bizim hanım uyuyamıyor senin sohbetini dinlemeden, sesini de kıs diyorum kısmıyor, mecburen.'' dedi yani. Ben şimdi bunun hanımına ne kadar dua edeyim, maşallah o hanım kardeşimize değil mi? E tabi, kocasını da o kadar rahatsız edecek hali yok artık. Çok sıkılan da yatağını ayrı sersin yani. Kadıncağız uyamıyor Kocastak gitsin öbür o da. Ne yapacağız yani? Bazıları sohbete abone olmuş. Sohbet sesi dinlemeden uyuyamıyor yani. Böyle insanlara çok rastladım. Çok rastladım yani. Bana kendileri söylüyorlar. O, o vesileyle rastlıyor. Çoğunu da tabi insanlarla görüşemiyorum. Birçok insan bana ulaşamıyor şu şey olarak. Vakit fırsat meselesi. Amma ve lakin... Bir insan dininden haberdar olacak. Bu dünyada ne öğrendin, öğrendin. Öldükten sonra da bu ayetlerden, bu hadislerden öğrensen ne faydası var? Evet. Bir derecen artmaz. E dünyada bir ayet dinlesen, men istemaa ila hatmik nuran ve derecete ayu'l kitabından bir ayet dinlese diyor, nur olur. Kalbinde nur gelir, kabrine nur gelir. Mahşerde nurlanır. Cennete kadar ışık lazım, karanlık kalacak münafıklar. Ve kıyamet günü cennette bir derece olur. E şimdi sen öldükten sonra dinlesen, mezara gittin yattın aşağı. Geldiler üzerinden, Yasin tebârik okudular, hafızlar geldiler, cüz dağıttılar, hatim indirdiler. Sen de aşağıda duyuyor musun, duymuyor musun? E duyuyorsun ama daha artık, yani senin okuma imkanın kaldı mı? Kalmadı. E zekât verin âeti okundu, verebilir misin daha? Namaz kılın âeti okundu, kılabilir misin daha? bakmayın e haramdan sakınabilir misin da dünyada sakınmadıysan e, amel gitti amel gitti yani şimdi yoksa kabirdekiler duymaz değil bak Hüseyin Avni hocamız Allah selamet versin hayırlı uzun ömür versin sağ afet versin. İzmir'deki Hüseyin Avni hocamız onu da bir çağırsanız Ercan nerede buraya hep sohbete çağırın kırsın geçirsin sizi Bakın beni gibi yumuşak adam bulacak mısınız daha? Ne doğru konuşur ha. Kitabın ortasından çok alim allame. Bak allame de demek için herkese demem. Ben aşırı abartma huyumda yoktur. Allame adam daha bulunmaz. Abimiz, büyüğümüz dergide yazılanı okuyorsunuz değil mi? Okuyor musunuz? Hiç hikaye. <gülüyor> ne okuyorsunuz be? Ya mübarek adam adam oturuyor gece yarısına kadar. Uyumaz, etmez, bu kadar bu reddiye yazar. Hayrettin Karaman'ın başının belası, bütün bu sapıkların başının belası, diğer mu, efendim, e, sapık derken cinsi sapık demiyoruz yani. İtikadında sapkın görüşler var manasına söylüyor. Öbür türlü sapık şeyinde hakaret manası da değil. ama itikadı, yoldan sapma. Ne demek? Sapıyor yoldan, Ana yoldan ayrılıyor. Yan yola girersen sapma oluyor işte. İtikadında bozukluk var. Bunlarla uğraşmaktan, reddiye yapmaktan canı çıktı yani. Canı çıktı. E adam sabahlara kadar size yazıyor. Ondan sonra burada dergide de biz onun yazılarını neşrediyoruz. Çok da uzun yazar. Bir yazı yazıyor, üç sayıya bölüyoruz. Ya 30 sayfa yazıyor. Bir adama reddiye için 30-40 sayfa yazıyor desen bir kitap. Yazıyor Allah razı olsun. Allah kalemine kuvvet versin. Nefesine kuvvet versin. Saati afiyet, ikram etsin. Burada Hayrettin Karaman'a yazmış. Ocak sayısında onun tabii devamıdır e, yazının. Hmm. Bakalım orada. Yeni Şafak gazetesi Hayrettin Karaman'ın Ölüler Dirileri İşitmezler Görüşü Üzere yazısı yazısının ikinci sayısı. Bak burada mesela ilk bölüm önceki ay yayılmış, Aralık'ta. Şimdi burada bunu söylüyor yani kabirdekiler işitim meselesine konu gelmişken. Orada ee, Hayrettin Karaman denilen hocaların hocası ne diyor? Yeni Şafak'ta yazmış. 20 Eylül 2018. Kabre konan cesedin burada dirildiğini, hesaba çekildiğini, ya cennete veya cehenneme bir pencere açıldığını bunların hepsi ayette hadiste var. Hepsi ayet ve Buhari hadisler. Eğer diyor bunu söylerseniz ışık ve alıcı konarak gözlem yapıldığı için yani bu zamanda kamera çıktı diyor. Kabre diyor öbürü kamera koyar diyor. Kameranın da ışığına düğmesine basar, ışığını açar diyor. Hani kabir karanlık ama ışıklı kamera koyar diyor, Işıklı kamera koyunca bakar diyor, ne münker geldi, ne nekir geldi, ne sual oldu, ne cevap verdi, ne oturdu, bunları diyor olunca diyor, size gülerler diyor. Hocaların hocası denen adam, ayette, hadiste geçen şeyleri millete anlatmayın, İslam'a kötülük edersiniz diyor. Niye İslam'a kötülük ediyorsun Allah'ın ayetlerini, hadislerini anlatınca? Çünkü diyor, kamera çıktı, bunların olmadığı görülüyor, milleti güldürmeyelim. Nasıl olmadığı görülüyor, biz gayba iman etmedik. Ellezineyum ne gayb gayba iman ettik. O zaman Allah da görülemiyor. Melekler de görülemiyor. Kadir Gecesi her taraftan menekeler diyor Kur'an-ı Kerim. Hangi meleği gördük? E cinler de görülemiyor. Her taraf cin dolu. Cin suresi var Kur'an'da. E şimdi... Ahireti de görmedik, arşı da görmedik, kürsüyü de görmedik, lehv-i da görmedik, kalem-i âlâ'yı da görmedik, neyi gördük ki biz? E bunlara iman ediyoruz. Kabirde kamera koyarlamış da, sual-cevap görülmezse millet gavur şey olmuş. Yani, gülermişler bize. O da gülüyor bize demek ki yani, biz bunlara inandığımız için. Bunu yazıyor. İşte şey de, ee, Hüseyin Avni Hoca buna güzel cevaplar yazıyor. Şimdi orada diyor ki, Hanefi mezhebine göre diyor, bir de yalan yanlış üstten almış, onu ispat etmiş. Sayfa 72'de. Bu yazıyı mutlaka okuyun. ilmi bir yazı. Biraz bacaklarınız yerden kesilir, hafif havada kalabilirsiniz tabii. Çok ilmiyi yazar hoca efendi. ilmi yazıyor. E siz de biraz ilmi terimleri, istilahları alışın ya. Ne olacak böyle? Ondan sonra orada onu yazıyor. Diyor ki, işte "İbn Abidin de demiş. İbn Abidin İbn Humam'dan Fetul Kadir'de almış falan." Ne demiş? Hanefi alimleri dediler ki, işte ölüler dirileri işitmez. Hanefi alimleri bunun için demişler. Aliül Kahre anlatıyor. Bu konu ne biliyor musun? Kabirdeki sual cevap konusu değil. Kabirdeki sual cevap Buhari hadisinde varken Hanefi alimleri bu yok der mi ya? Allah Allah. Şimdi Hanefi alimlerinin konusu nereden geliyor? Bu nereden gidiyor şimdi? Orada işitmezler lafı var. Ama neden sebep? işitmezler derken, işitse cevap verebilir mi? Veremez. Cevap veremeyince, şu ana göre bir hüküm taalluk ediyor mu? Etmiyor. Hanefiler bunu diyor. Yani ne gibi mesela? Bir adam dese ki, onu anlatıyor şimdi. Hocaefendi de burada delilleriyle anlatmış. Bir adam dese ki, efendim, ben kimseyle konuşmayacağım. Yemin etse ki, üç gün, veya bir gün, bir saat kimseyle konuşmayacağım dese. Vallahi billahi diye yemin etse. Etmeyin böyle şeyler, lüzum yok. Ondan sonra sıkışırsınız, konuşursunuz. Ne lüzum var yemin ediyorsunuz. Ama etti diyelim. Sonra da gitti babasının mezarına veya başka bir ölünün mezarına. Orada onunla konuştu. Yani ölüye bir şeyler söyledi. Bu adam yemini bozulur mu? Yemin kefareti vermesi gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi Hanefi alimleri bu meseleden dolayı diyorlar ki bu bir dirilen konuşmuş gibi konuşmuş sayılmaz. Onun cevap vereceği karşılığında cevap veren onu duyup da cevap veren biri olmadığı için mezardakiler bu konuşmuş sayılmadığından yemininde hanis olmaz. Yani yemin kefareti vermesi gerekmez. Anladınız mı? Bak ne güzel anladınız. Adam anlamamış ama hocaların hocası olmuş. Bütün muhatipler ilahiyatları okutmuş, 70-80 küsur yaşına gelmiş. Ölüler işitmez diyor, diyor Hanefi bezebi diyor. Hanefi ne diyor ya? Hanefi ne diyecek? buhari hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hatta innehu leyesme'u kar'ani alihim. Kabre konan ölü, onu gömenler defnettikten sonra giderlerken, ayakkabılarının, nalinlerinin, hadisi o zamanlar tabii Medine'de dönüyor, efendim, nalin giyiyorlar, nalin diyorsunuz. Şimdikse ayakkabı şimdi. Ayakkabılar ses çıkarıyor ya mezardan giderken, takır tukur yere vuruyor, şey diyor pat, küt gidiyor herkes. Kalabalıksa daha da çok ses çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç şüphesiz ölü kendini defnedip gidenlerin ayakkabılarının çıkarttığı sesleri de mutlaka işitir diyor. Bu hadis Bukhari'dir. Kur'an'dan sonra en sahi kaynak. Bukhari'dir bu. Bunu böyle de ki, Hanefi uleması buna başka bir şey diyebilir mi? Yalnız iki mesele var. Yani ihtilaf var. Bir defa ihtilaf Ebu Hanife, i̇mam Ebu Yusuf döneminde değil. 3 iki, üç asır sonraki dönemde bazı alimlerde bir ihtilaf çıkmış. Bu alimlerinde Meşayihimiz dedi gidiyor diyor, bu Meşayihimiz tabiri işte anlatıyor orada. Meşayihimiz tabiri diyor Matbaa hatası var, diğer baskılara bakılmış, ekserisi var orada bir defa. Bir defa ekseriyetle, ekaliyet şey var. İkincisi, ihtilaf nerede? Kabre konan, ölüye münker nekirin gelip, men rabbuke, ve men nebiyuke, Rabbim kim, peygamberin kim sorusun soracağı, ittifaklı. Çünkü kesin hadis-i şerif var, bunu hangi mezhep inkar edebilir? Ancak sapık mezhep inkar edebilir. Burada ittifak var, burada sorun yok. Ayak Ayakkabılarının sesini bile eşitir, bunda sorun yok. Bazı alimler demişler ki, münker nekirin sualine cevap vermek için Hanefi'yi konuşuyorum, cevap vermek için dirilir, ruh belden yukarı gelir, oturtulur. Çünkü sahih hadiste yüzlisaniye oturturlar onu diyor, has hadis bu. Oturtulur ama şu anda anladığımız manada dirilip de ayaklarıyla kalkamaz. Yarı canlı gibi cevap verecek kadar beyin çalışıyor, akıl başa geliyor. Ama bacaktan aşağı, belden aşağı kıpır taşıcak hali yok. Bu sahittir. Bunda şüphe yok, bunda itiraf yok. Burada bazı alimler demişler ki bu hali devam eden işitme hali. Bazı alimler de demişler ki o ilk kabre konduğu zamana mahsustur. O zaman şu cevap yapılır. Artık durumu belirlenir, defteri dürülür. Ondan sonra direk mezara gömülüp gidenleri de işitir. Onları da işitir. Ondan sonra işitme şeyi ruhun abdet etmez, kapanır. Bazı alimler böyle demişler. Ama kabre konduğunda işittiği, suale cevap verdiği, telkinin fayda ettiği, imamın telkin fayda ettiği, ölüler giderken ayak ayakkabılarının sesine kadar gömenler giderken duyduğu onda ihtilaf var mı? Onda hiç yok. Sonrasında işitir işitmez de ihtilaf var. Hanefi'de böyle bir ihtilaf var. Ama sen diyorsun ki kabirde cesedin dirildiğini. E hadis-i şerif söylüyor. Oturturlar diye. Buhari ve hadisler sahih. Sonra diyor hesaba çekildiğini. E tabii ki men Rabbü kemenimge soracak mın kendine gir. Bukhari hadisler söylüyor. Sonra cennete cehenneme pencere açılıyor. E Buhari hadisi İzamate hacu muruzaleyme ka bilradat vel ash in kana el cenne el cenne in kana min el nar sizin beni öldüğü zaman sabah akşam ahirette gideceği yer ona gösterilir cennet ehlindense cennetteki makamı gösterilir cehennem elindense ateşte yanacağı yer gösterilir cennet elinden olan ya Rabbi kıyameti çabuk kopart yerime kavuşayım diye dua eder cehennem ehlinden olan Rabbilahu terkimi şey kıyameti kopartmada hiçımıza kabir azabını idare edeyimler hadis buhari Bak bunları diyor, konuşursanız diyor, millet size güler diyor çünkü kamerada çıkmaz diyor. Bu şuna bak ya. Şimdi Hanefiye de buradan delil götürüyor. Hanefi'nin dediği bu mu? He? Ne alakası o Hanefi'nin bunu şini? Hüseyin Avni Hoca bu noktada bütün ibareleri almış, Arapça ibareleri yazmış, izahlarını yapmış, 72. sayfeden başlamış, ölülerdir leşitmezler görüşüne büyük bir reddiye yapmış efendim İbn Abidin diye fıkıh kitabından bir misal verdi diyor. Ondan sonra onu da yanlış anladı diyor. Ona da yanlış manalar verdi diyor. Meşayihimiz derken kimi kastettiğini fıkha göre bilmiyor diyor. ilmi döktürmüş, döktürmüş, döktürmüş. Bunu okursanız çok ilim sahibi olursunuz. Ama e zaten apturak işbili gibi Kitabul Akıbe, Fiulul Ahire olacak. Ahiretle ilgili kitapları yazan büyük müçtehitler, ulema, muhattisler, ta sene beş yüzlü falan olacak o zat. Ve o öyle söylüyor. Kabirdekiler işitmese diyor, gidip de onlara selam vermenin manası olur mu? Direğe selam veriyor musun? Gidip de bu direğe kimse selam veriyor mu? Ama kabire gidince İslamiyet bize neyi meşru etmiş? Esselamu aleyküm dâra mü'minin ya annene selamu aleyke ya ümmi, anneciğim sana selam olsun. Esselamu aleyke ya abi babacığım sana selam olsun. Gidiyorsun Resulullah Efendimize Esselamu aleyke ya Resulullah diyorsun. Ravza'da geliyorsun yanına Esselamu aleyke ya Ebabek Bekr ya halifetur Resulillah sallallahu aleyhi. Ve esselamu aleyke ya Umar el Faruk. Geliyorsun Cennetül Bekiyye'de Hatice annemize gidiyorsun. Mekke'de Cennetül Ma'la'da hepsine selam veriyoruz değil mi? E şimdi selam kime verilir? Alana verilir. E çünkü sen diyorsun, sana diyorsun. Babama selam olsun demiyorsun, aleyke sana diyorsun. Sana kime denir? Karşında olana denir, muhataba denir, duyana denir. E bütün İslamiyet bunu böyle meşru etmiş, sünnet etmiş bize. E sen o zaman selam vermenin abes olur. Fuzuli işler İslamiyet yaptırmadı ama adama? Hiç duymayacak, etmeyecek, selam da boşa gidecek. E İslamiyet sana öyle... O zaman derdi ki, git mezarnın başına, Ya Rabbi buna rahmet et diye dua et derdi. Ama selam ver diyor. E selam ver diye İslamiyet emrediyor bize. E selam verdirip de boşuna gider mi yani? O işitmese boşuna gider. Anladınız mı? Ha ölüler işitirmez. Ama şimdi, e, şimdi şunu işitmez. Ne işitmez? Ba baban fanatik Fenerbahçeliydi. Öldü gitti beş sene evvel. Tamam mı? Oğlu da geldi son durumu anlatmak üzere. Selamun aleyküm aleyküm selam. Baba dedi durumlar vahim. Bu Aziz Başkan'dan sonra dedi işte koç geldi, koç geldikten sonra az daha küme düşmek üzereyiz. Battık gittik falan, durumumuz çok kötü. Anlattı da anlattı çocuk. Babasıyla dertleşiyor yani. Şimdi Hanefi mezhebine göre bu babası bu muhabbeti duymaz yani. Hanefi mezhebine göre bu muhabbeti babası duymaz. Bazı alimler onu da duyar diyenler de var. Onu da duyar ama der ki, oğlum işim mi bitti ya? İşim mi bitti? Biz burada ne haldeyiz? Sen neden bahsediyorsun? Allah sana selamet versin. Ya git namazını kır ya. Bazı alimler böyle konuşur diyor. Cevap verir ama bu duymaz. Hanefi'de de diyor ki, böyle muhabbetlere mezarlıkta girmeyin, boşuna konuşmayın diyor. Hangi Hanefi demiş ki, menrabbükeyi duymaz? Hangi Hanefi demiş ki, münker nekir gelmez? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İşte hocaların, hocasının durumu bu. Alttaki hocaların durumunu hiç sorma. Çünkü hocaların, hocası bu durumda şu an. Bunun okuttuklarından ne hayır bekleyeceğiz? Bunların okuttukları adamlar yetişmişler, ondan sonra ilahiyatlardan çıkmışlar, iyilerini tenzih ederiz, Allah eli sünnet alimlere fazl-i keremiyle yardım eylesin, nusret eylesin. İlahiyattaki doçent, yardımcı doçent, profesörlerden, Efendim ehli sünneti muhafaza etme gayretinde olanları Allah teyit eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Onlara da biraz doğruyu haykırma cesareti ihsan eylesin. Yani biraz cesaret lazım. Çünkü batıl ehli konuşuyor, hak ehli susuyor. O nazarda cübbeli sap gibi ortada kalıyor. Gelende onun başına geliyor. Ya kardeşim, niye herkes bir şey konuş, doğruyu konuşmuyor? Bunları konuşacağız. Şimdi, efendim, bu konulara temas ederken, yani bu reddiye konuları çok önemli. Bu reddiye konularına mutlaka dikkat edeceğiz. Şimdi biz o zaman anlatıyoruz, ediyoruz. Adam diyor ki, ya diyor, sen diyor konuşuyorsun ama diyor işte, Mehmet Görmez'le ne derdim var? Mehmet Görmez bir şey yapmadı, öbürü bir şey yapmadı. Ya bak, Ahmet Gül Hoca geçen de bir tweet attı. Ahmet Şimşiroğlu'da Gül Lale Gül'de izliyorsunuz. Tam ehli sünnet bir tarihçi yazar, güzel de araştırmacı bir hocadır. Profesör, o da profesör. Bak şimdi işte orada bir tweet attı. Diyor ki: "Şimdi Mehmet Görmez'in başında bulunduğu bir kurum varmış. Adı neymiş? İde. İde'nin açılımı ne? İslam Düşünce Enstitüsü." İslam Düşünce Enstitüsü İdeymiş bu da şimdi. Bir de devamlı bir şey çıkıyor. Başheftelerin topladığı dolu mevzu çıkıyor. Şimdi burada Mehmet Aydın'ı konuşturmuş bu Mehmet Kırmızı. Ben size zaten hep demiyorum ki Mustafa Öztürk'ü Adana'daki açılış konuşmasında konuşturan bu, Mehmet Okuyan'ı Beyaz TV'ye monteleyen bu. Her tarafa gidiyorsun, kendi konuşmaz, kısk kıs güler, bunları öne sürer. Kendi de gelir tarikatlara, ben de sizdenim, ne mübarek adamsınız? İsmail adam mübarek yok, Edirne kapıdan mübarek yok, işte Menzil'den mübarek. Her tarafı gezer, boncuk dağıtır. Ben size bunu demiştim. Bu tarikat cemaatleri de buna aldandılar. Ya bu çok mübarek adam dediler. Halbuki biz ne dedik? Bu adam sünnetin delil olduğunu inkar ediyor. Yazısı var. Buna kanmayın dedik. Dedik anlatamadımordum. Bak şimdi yine kimi konuşturmuş? Mehmet Aydın'mış. Bu Mehmet Mehmet Aydın biliyorsunuz eski bakan. FETÖ zamanında FETÖ'nün baş adamı, dinler arası diyor mimarı, mimarı ve dört sene kadar da Diyaneti bu adam yönetti. Diyaneti bu adam yönetti. Şimdi bak Mehmet Görmez daha yakında bunu konuşturuyor bak. Halbuki bu adamın görüşüne ne? Gazete küfürleri var, şu var, bu var. İşte biz de o zaman Haleron Hoca'dan da duymuştum. O kulayla duymuş yani. kulayla duymuş. Ee, Şimşirgil Hoca da buna tweet atıyor. Tweet'i okuyorum. Mehmet Görmez'in başında bulunduğu ide, Kur'an-ı Kerim'in yüzde kırkı atılmalıdır. Diyen Mehmet Aydın'ı konuşturmuş. Maksatları da böylece zahir olmuş diyor. Böyle bir tweet atmış Şimşirgil Hoca şimdi. Ya şimdi, meselelere bak. Adam diyormuş ki, ya bu zamanda bu Kur'an'ın bu hükümleri, bu Mehmet Aydın o zaman, bunlar ne geçerli olur mu ya? Yüzde kırkı şu anda lazım değil demiş yani. Şimdi, e i̇lham Güler ne diyordu? Kef Suresinin ayetleri bence değişmeli diyor. Onun sesini attık size. Görüntüsü sesi var. Ee? Ondan sonra ben, Mustafa Öztürk ne diyor? Mustafa Öztürk'ün yazılı kitabından e, yazısını attım size sitede. ne diyor? Ya diyor bu Kuran'ın diyor lafsı diyor vahidil değil diyor. Bunu peygamber kurguladı diyor. Çünkü diyor Mekke'de diyor yahudiler tedirliyor diyor. Allah Allah. Nerede metedirliyor Mekke'de ya? Medine'ye gelince yahudiler amansız düşman. Bir de eli kitapla savaşın cizye alın. Allah diyor böyle diyor dengesizlik yapmaz diyor haşa kelle. Yani ahlaki değil diyor. Kurandaki ayetler katilüllezine. Şey, ehl-i kitapla savaşın, hatta eyvudul cüzde de cizye alın. Bunlar Medine döneminin ayetleri. Bu diyor Allah'ın bir öyle bir böyle demesi. Kur'an diyor, peygamber bunu duruma göre, konjöktüre göre diyor. Tarihin durumuna göre diyor, peygamber bunu diyor uyarladı diyor. Yoksa diyor, ayetlerin kendisi vahiy değil diyor. Aksi takdirde bunlar diyor, hepsi Allah'ın kelamı olsa diyor. O zaman diyor, Allah'ın bu yaptığı ahlaki olmaz diyor. Aynen, açılımı bu. Açılımı değil, kelimesi de ahlaki ya. Mustafa diyor. Şimdi, biz bu adamın İhsan Şen Hoca, Hoca Allah selamet versin, sağ olsun işte bunun ipliğini pazara çıkarttı, bu yazıları buldu etti falan, reddiyeler yaptı, biz de onun üzerine gittik, işte konuyu gündeme getirdik falan. Şimdi bazıları, buna ne dediler? Fikir özgürlüğü ya. Fikir özgürlüğü. Ya fikir özgürlüğü ise ben ateistim desin, konuşsun. Ben Kur'an'ın kafiriyim desin, konuşsun. Ama ilahiyatta Kur'an tefsir dersi veren hoca bunu söylerse fikir özgürlüğü olur mu? E bu orada milletin parasıyla maaş alacaksın. Milletin çocuğuna tefsir dersi verirken Kur'an vahiy değil diyeceksin. Nasıl oluyor? Hala bunu bile savunanlar oldu. O dücahane cündi bunu savundu o. Bizim Talha Alp denen eski İsmail Han adamı sonradan çıktı yoldan. Bunu savunuyor. Şaşırdık kaldık. Böyle fikir özgürlüğü mü? Bak, Faruk Beşer Hoca, da profesörlerdendir meşhur. Faruk Beşer demiş, yahu demiş bizim düşünen ve eli kalem tutan dindarlarımıza şaşıyorum. Bak, şimdi Faruk Beşer profesör. Bu da ilahiyatta. Diyor ki, bizim düşünen ve eli kalem tutan dindarlarımıza şaşıyorum. Batılı'nın yani bir Fransızın, şunun bunun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşağılamasını kınıyorlar. Herkes ayağa kalkmadı mı Fransa Kur'an değilsin falan deyince? Kınıyorlar. Böyle fikir özgürlüğü olmaz. Bu hakarettir diyorlar Fransa'ya. Doğru. Ama elin gavuru o. İlahiyatta hoca değil ki. Doğru. Peki bu Kur'an'ın muhatabı biz değiliz. Onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi şartlarına göre söze döktü. Şartlarına göre konjonktürel söze döktü demek, bu fikir özgürlüğü müdür, buna niye kimse karşı çıkmıyor, diyor. E Faruk Beşer hoca tebrik ediyor. Doğru konuşmuş. Belki bazı her görüşüne katılmasam da bu noktada katılıyorum. Geçen Sibel Eraslan hanımefendinin Star gazetesindeki bir yazısı vardı. Yazıyı paylaştım sistemde Nasıl bir yazıydı? Muazzam bir yazı ya. Bu ne diyor ya? Mezhep gitti, hadis gitti, bir ne gitti, Kur'an da gitti diyor ya. Hepsi gitti diyor, bu ne oluyoruz diyor ya kadın. E şimdi insaflılar var. Ama bir Karar Gazetesi var mesela. Karar Gazetesi'nin ekseri yazarları Mustafa Öztürk'ü tutuyor. Çünkü o da oranın yazarı. Linç etmeyelim, fikir özgürlüğü, ya adam tefsir profesörü olmasın. Ben ateistim desin, deistim desin, ne ise onu desin. Ondan sonra çıksın istediğini söylesin. Zaten memlekette Atatürk'ü koruma kanunu var. Allah'ı koruma kanunu yok zaten. İstediğini diyen konuşuyor yani. Ama ve kardeşim. Şimdi buna tefsir profesörü olarak Kur'an'ın manası verdirilir mi ya? E bunu verdirirsen bu nereye gider? Adam da ondan sonra cennet Arap'ın cenneti diyor ya. Kur'an'da anlatılan cennet diyor bize lazım değil ki diyor. Cennetler diyor, yeşillikler varmış, gelsin girasuna görsün diyor, Allah'a diyor ya. Sanki girasunu Allah yaratmadı ya, babası yarattı ya. Gelsin girasunu görsün diyor, her taraf yeşil, bana ne cenneti anlatıyor diyor. Bir de ırmak diyor, bilmem ne diyor, ırmak diyor, ne lazım ırmak diyor, bodrumda sel olmuş diyor, selden adam canını zor kurtarmış, gittek ona diyor, cennette altından ırmaklar akacak, seni buhar diyor ya. Mevzuya bak şimdi, ne alaka ya, alakaya bak, alakaya şey sık, limon sık ya. Mevzuya bak şimdi. Bodrum'daki selden sonra adama cennetteki ırmakla ne alakası var? 50 bin sene mahşerde sıcağı gördüğü zaman, güneş tavan boyu yaklaştığı zaman, ciğeri paramparça olduğu zaman, adımını bir yere kıpıldayamadığı zaman, o zaman cennetin ırmağını duyduğu zaman göreceğiz. Irmakla kadar lazım olduğunu. Ne konuşuyorsun sen? Öbür ayetleri okumuyorsun? Ya diyor cennette diyor erkekler ipek giyecekmiş diyor. Bilecik takacakmış diyor. E bunlar ayet. Onu da okuyor. Ayeti de okuyor. Bilecik takacaklar. libasun Fi harir. ipek giyecekler. Bu ne diyor ya? Bu cennetin kıyafetiyle çık sokağa adama gay derler diyor ya. Allah'ın Kur'an'daki cennet ehlinin kıyafetine bunu diyor. Sesi var. Sesi hepsine attım size. Var dinle dinleyin. Dinlemeyin zaten de neyse. İnanmıyorsanız dinleyin. Ya bu adamlar bunları konuşuyor. Ne bunlara, efendim sen ilahiyatta hocalık yapamazsın. Millete tefsir dersi veremezsin. Sen Kur'an'ı resmen inkar ediyorsun. Bir de alay ediyorsun. Arap'ın cenneti diyorsun ya. Allah'ın cenneti ne ya. Hala bu adam bir de Mersin'de miydi bir yerdeydi terfi ettirildi. Marmara ilahiyata getirildi. Evet şu anda daha ilerletiliyor yani. E şimdi biz bunlara konuştuğumuz zaman fitne yapma. Neyi fitne yapayım abi ben? Fitne yapmıyorum ki. Kimsenin benim Kur'an'ıma, dinime hakaret etme hakkı yok. Ama ben ahirete inanmıyorum der. E diyebilir. Özgürlük var. Ama o zaman da adama derler ki, o zaman gelip de benim çocuğuma da Kur'an dersi verme. Ben de bunu diyorum, başka bir şey demiyorum ki. Burası şeriat devleti değil. Layık bir devlet. Özgürlük, özgürlüğe ben ne diyeceğim şimdi? Ya bu ilahiyatçılardansa, Bak bu ilahiyatçalardansa. Geçen işte bir kadın öldü. Gülri, Sururi. Duydunuz mu? He? 90 yaşında ölmüş bu hanım. Allah rahmet etsin demiyorum. Çünkü niye demiyorum? İstemiyor. Ben diyor ahirete inanmıyorum diyor. Öldükten sonra dirilmek diye bir şey yok diyor. Soru soruyorlar. İşte geçen Halk TV'de bir yerde bunu anlatıyorlardı. Soru soruyorlar. Kocasıyla da çok iyi bir mutlu hayat yaşamış çok uzun yıllar herhalde. Kocanla diyorlar bir daha buluşacağına görüşeceğine inanıyor musun diyorlar. Bu hanım da diyor ki ben bir daha hayat olduğuna dirilme, şuna bana böyle bir şeye inanmıyorum. Bir daha da buluşacağımızı düşünmüyorum. Ancak diyor bir testinin sapında veya işte şeyinde Efendim başında bacağında testinin buluşabiliriz diyor. Ne demek istiyor testinin? sapında diye, çünkü o da toprak oluyor, ben de toprak oluyorum, ikimiz yakın toprak olur da oradan toprak alırlar, oradan toprak alırlar da testileri yapıyorlar ya topraktan. Topraktan testi yaparken diyor, aynı testiye denk gelirsek müstesna diyor. Böyle bir laf demiş bu kadıncağız. Diyebilir. Özgürlük var mı? Var. Özgürlük var mı? Var demiş, demiş. Hakaret etme hakkımız var mı? Yok. Bana ne? Onun inancı. Bu kadın ilahiyatta, üniversitede ders verdi mi? Vermedi. Tiyatroculuk yaptı. Bana ne yapsın? E, dirilmeye de inanmıyor. İnanmasın abi. Sorun var mı? Sorun yok. Ahirette hesabını Allah'a verecek. Şimdi bizimkiler ha, hala Allah rahmet etsin diyor. Ya kardeşim dirilmeye inanmıyorum diyor. Allah buna niye rahmet etsin yani? Şimdi rahmet neyle alakalıdır? Öldükten sonra dirilmeyle alakalı. Rahmet o zaman lazım. Öldükten sonra dirilmeyip ot gibi biteriz, yiteriz zihniyetinde. Allah bu direğe rahmet etsin denir mi? E ot gibi ben bittim daha dirilmeyeceğim diyene niye rahmet edeceğiz Ota rahmet etsin diye dua ediyor muyuz? E o zaman konu kapanmıştır. Yani kadın mert alenen söylemiş. Sen de cenazemi de demiş. Gömdükten sonra millete haber verin. Namaz yok. Bir şey yok zaten. E ben bunu mert buldum. Dürüst buldum. Hiç olmazsa milleti camide Belediyenin imamını meşgul etmedi. Cenaze arabasını meşgul etmedi. Belediyeden hizmet talep etmedi. Müslüman cemaattan da rastlayanlara nasıl bilirsiniz iyi biliriz dedirtmedi. Dürüstlük budur. Gül, Sururi hanım dürüst bir kadınmış. Neden bunu söylüyorum? Bu ilahiyatçıları gördüğüm zaman. Bunlar hem Kur'an'ı inkar ediyor hem de cenazede musallaya, camiye girdi. Doğru muyum? Kardeşim, şimdi, ismini vermeyeyim öldü gitti, Allah rahmet etsin demiyorum. Meşhur bir ilahiyatçı vardı. 28 Şubat'ta bangır bangır televizyonları meşgul edip Türkçe namaz 3 vakite indi bilmem ne diyen meşhur ilahiyatçı. Geçenlerde öldü. Bu adam, Camiye geldi mi? Geldi. Musallada imamı meşgul etti mi? Etti. Peki bu adam ben hapisteyken televizyonları takip ettim bir birkaç kanal sınırlı izin veriyorlardı. Orada bir kanalda o bir kadından çok kahkaha atan bir kadından çıkıyordu. O kadından çıktığı bir programda aynen kulaklarımla duydum. Kadın dedi ki bu öldükten sonra dirilme işi ne olacak hocam dedi. O da meal yazmış. Kitap yazmış, çok büyük alim yani, hakikaten de hafız ve hoca ya da, adam da cahil adam değil yani. Ama sonunda geldiği nokta. Şimdi Mustafa Öztürk'ün bundan ne farkı var? Adam dedi ki, ya dedi gidin mezara bakın dedi, kemiği açın dedi, ufalayın gitsin dedi ya. Bu dirilir mi dedi ya? Nereyi söylüyor bu? Evelen verali <gülüyor> insanu ennâ haleknâmin nutfetin feydâ ve khasîmû mûbîn Yasin'in son sayfası. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık sonra kalkmış bizim onu diriltemeyeceğimizi iddia ederek bize düşman kesilmiş. Ve darabelena bize kalkıp bir de misal veriyor, kalkmış kendini nasıl yarattığını bir damla sudan adam ettiğimi unutmuş. Kalemen yuhil azame ve Bunu Ebu Ceyl söyledi ya. Kur'an'da söylüyor bunu. eline almış kemiği ufalıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve önüne çıkmış. Sen bunun dirileceğini mi iddia diyorsun ya Muhammed? Sallallahu aleyhi. Ve bu çürümüş bak ufalıyorum burada. Bunu kim diriltebilir? Bu ne bu dedi. Aynı adam işte ilahiyat profesörü. Efendim şey işte yakında ölmüş. Bu adam dirilme inkar. Hiç olmazsa gülrü sururi inkar etti. Beni de camiye götürün de namazımı da kılın demedi kadın yani. Bu ne yapıyor şimdi? Ya beni camiye götürmeyin demesi lazım değil mi? ''Dirilmeye inanmıyorum ben demesi lazım. Bunlar onun için dürüst değil. Aynı bu Ceylin lafı lan git diyor mezardakine bak ufala bakayım ne. Bu diyor dirilir mi diyor? Kul yuhyehelle diyen Habibim söyle ki onu yoktan yaratan Allah yeniden diriltecek. Ve ve bikulli halkın alim. Şu anda dirilme konusunu bir inkar ediyor bu ilahiyatçılardan bazıları ya. Ne diyor? E şimdi bütün Kur'an-ı Kerim onu söylüyor ya. cedid. Kafirler dediler ki biz yeryüzünde ölüp kaybolduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız? Belum kafirun. Onlar Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Sizin canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği sizin ruhunuzu alacak. Sunme ila rabbikum Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Secde suresi. Bütün Kur'an bundan bahsediyor. Duhan suresi. Yani 18 yerde kafirlerin biz ölüp çürüyüp kemiklerimiz ufalandığı zaman dirilecek miyiz? 18 yerde Kur'an'da geçiyor. Kafirlerin bu sözüne Kur'an cevap veriyor. E sen ilahiyat okumuş okumuş profesör bilmem ne olmuş Kur'an tefsir yazmış, meal yazmış kalkıp geldiği noktaya bak. Ataisten beter ya. Geldiği noktaya bak. E şimdi bunlara cevap verilmeyecek mi arkadaş? Bu da bir görüştür diye bu yutulur mu ya? Görüştür. Ama kim için? Gülrük, sururi hanım gibi ben inanmıyorum dersin, görüştür. Ben de sana bir şey demem. Ama sen gelip ilahiyatta talebeye bu zehri verirsen, bu zehri verirsen, Kur'an'ı ilahiyatta inkar edersen, tefsir dersinde ayeti inkar edersen, ben de bu milletin verdiği vergilerle, paralarla bu adamlara, bu çocuk çoluğu kâfir etmek için maaş ödenmemeli diyorum. Bir şey nedir? Ya Ne yapacağız yani bunu? Kime şikayet edeceğiz? E şimdi bunlar Öyle bunlar artık aç Açığa çıktılar, aleni konuşuyorlar Hiçbir şeyi artık gizlemiyorlar Öyle bir yol buldular, öyle bir önleri açıldı ki bunların Sorunumuz çok büyük İhsan hocanın önü kapanır İhsan Hoca vazifeden alınır, cübbeli susturulur, takkeli susturulur, ama bunlar her yerde mubah. İki konferansları iptal edildi, o da Mustafa Öztürk'ün edilmedi. İlhami Güler'in edildi. O cübbeli işte diyanet ele geçirdi, cübbeli şöyle yaptı. Yani nerede? Ben 28 Şubat'ta, biz bu Bursa'ya burayı niye yaptık? Kötü komşu adamı mal sahip eder. Her camiye gidiyorduk, bir kere konuşuyorduk, ertesi hafta, ay iptal. Bütün Bursa'da gezmediğimiz cami kalmalı. Ondan sonra Cumalı kıza geldik, orada yap, burada yap, devamlı olay, devamlı olay. Hiçbir yerde bize izin vermiyorlar. Molla Arap Camisi'nde sohbet ediyorduk, birkaç hafta ettik, hemen mühtü devreye girdi, ettirmeyeceksin. E, i̇mam dedi, doluyor cami cemaat, ben nasıl çıkın diyeyim. İmam'a demiş ki, akşam namazından evvel camiyi kapat, açma. Bursa'da Molla Arap Camisi kaç defa akşam yatsa arası biz geleceğiz diye kapalı kaldı. Evet. Benim ömrüm geçti bu işlerle ya. Gidiyordum şeye. Ne onun adı? Ha. Hararet bastı yani. <gülüyor> Abi Ümrani'ye gidiyorum bu 28 Şubat'tan önce falan. Ben 40 senedir sohbet ediyorum diyorum sana. Dalga mı geçiyorum seninle? Doğru konuşuyorum. Gidiyoruz. Efendim, nereye götürüyor Mubarek, dursun. <gülüyor> Lazım olur, çıkacağız. Ondan sonra, yahu... Bir camiye gidiyoruz. Efendim, Teneke Minareli işte, tepe üstü camisi. Bir hafta falan sohbet ediyoruz. Kadro var mı? Yok. Ondan sonra öbür camiye kadro yok. belki cami, her tarafta sohbet ediyoruz. Ya bu sefer biz gidiyoruz. Bir daha orada vazetmememiz etmememiz için, hemen Üsküdar Müftülüğü o zaman Ümraniye, Üsküdar'a bağlı. Ümraniye ilçe değil. Ben... Nefi tarihinden kalma adamım ya, sen ne zannetiyorsun? <gülüyor> Ondan sonra, efendi bir de baktık, ertesi hafta imam gelmiş. Hocam konuşamazsınız. Niye? Ben imam kadrolu geldim. Ha, Allah kabul etsin, tamam. Çıkıyoruz gidiyoruz, ne yapalım? Adama vazifesini mi şey edeceğiz? Memuriyetini mi bozalım adam için? Fitne yapmak yok. Oradan öpüleceğim. Bu sefer baktım, her cami beni çağırmaya başlar. Ulan dedim, ne kadar millet tet tuttu beni, ne kadar seviyorlar. Meğer senelerdir kadro alamıyormuşlar, ben bir kere gidince, bir daha gitmeyeyim diye hemen kadro veriyormuş Diyanet. Ondan dolayı bütün Ümraniye camileri kadro aldı benim hürmetime ya. Sen ne zannediyorsun beni ya? Diyanet elime geçmiş. Nereden elime geçmiş ya? Ta Diyanetleri Başkanlığı'nın bana ne büyük cahil dediğini duymadınız mı geçenlerde dedi. E Değer diyebilir yani. Bunlarda sorun yok. Biz aşağılık kompleksimiz yok yani. Ezik değiliz. Bir şey yok yani. Diyebilir herkes. Bak özgürlük var. Benim dinime sövmesin, ayet hadisi inkar etmesin, bana ne derse desin ya. Ben şahsım açısından asla e, titiz bir adam değilim yani. Bana niye böyle dedi? şuna niye böyle denir? Böyle bir şey yok. O Mehmet Görmez kendi hadislere delil diyor. Fiten hadisleri Bukhari Müslim'de dolu onlara sorunludur diyor. Alenen şeyde. O da ben ona bir yumurtladı demişim diye. Tal Hoca'yı bana gönderdi ya. Niye karizması çizilmiş ben yumurtladı deyince? Telefon ediyor. Yahu diyor, hocaefendi diyor, senin bütün sohbetlerini incelettim diyor. Ya Diyanet'in işi mi bitti? Bütün millet gavur oluyor orada, bir kişiyi namaza başlatın. Kaç tane memuru görevlendirmiş, benim binlerce sohbeti taratmış. Üç yerde diyor, bana karşı laf geçiyor diyor. Ya bütün millet ayeti, hadisi inkar ediyor, Allah peygamberi sövüyor. Sen Diyanet Başkanısın, senin hakkında geçen lafımı araştırmana kaldı. Hiç Kur'an'a ne deniyor? Sen hadislerin inkar ediyorsun. Fiten hadislerine sorunlu diyorsun. Me Mehdi'yi inkar diyorsun. Üzülümezi'yi inkar ediyorsun. E, temsili diyorsun. Sembolik diyorsun. Neler diyorsun? Kendin. E biz de sana cevap veriyoruz. O arada yumurtladı. Ya bu laf dedi hiç yakışmadı dedi falan falan. Tamam dedim. Ben dedim özür dileyeceğim dedim. Kaç laf var dedim. İşte üç tane laf bulmuşlar. Diyanetin işi bitmiş ya adama bak. Bütün sohbetlerim döküman olmuş. Mahkeme uğraşmaz ya bu kadar ya. Ondan sonra üç tane laf bulmuş. İşte bir şey daha var ya, Argoymuş, argo. Tamam dedim, bunlar argo kaçtıysa ben bunlardan özür dileyeceğim dedim. Ama dedim, bu kadar ayet hadis inkar ediliyor. Sen bunlara ne yapacaksın dedim. Ve diledim. Diledim, dedim bak şu laflar. O süre, ama diyor, ilmi reddiyelerini yapabilirsin. Sana mı soracağım dedim. Tabii yapacağım dedim ve o özür dilediğim sohbette de yarım saat tereddüde devam ettim yani. Çünkü hani yumurtladı lafı, bilmem şu oldu bu oldu. Bunlar belki kaba kaçtı diyelim. E benim konuşma şeklimde biraz argoluk oluyor. Ne ne kadar olsa Sait abi rahmetullahi aleyh'in adamlarıyız yani biz Sait abi diye bir, bir olay var yani biliyorsunuz. Sait abi'yi bilmiyorsanız sen öyle bir, bir kaydı olsaydı sohbetinin de şimdi Ruhul Furkan tefsirinden güzel bir sohbet yapar ama ona göre adamlara yapar yani. Ona göre adamlar, herkesin cemaati var ama sohbeti dinlenir. Bize de bulaşmış olabilir, argo argo oluyor bazı kere yani. Ve lakin hakaret maksadıyla yapılmış değil. Ama sen benim dinime bu kadar hakaret oluyor, Diyanet başındaki olduğun dönemde ne yaptın? Anca Mustafa Öztürk'e konuşma yaptır, Mehmet Aydın'a konuşma yaptır, Mehmet Okuyan'a televizyonda konuşma yaptır. E kardeşim senin işin mi bitti ya, milletin imanını bozacak adamlar sürüyorsun öne, kendin arkadan kıs kıs gülüyorsun yani. E bunlar görmüyor muyuz? Ne olacak ya, bu nereye gidiyor bu iş ya? Şimdi mesela Şey çıktı Bu Cemil Kılıç diye bir tane Bu da ilahiyatçı, Sarıyer İmam Hatip'te öğretmenmiş Neyse 2016'da bunu kovmuşlar Kovmuşlar ama Bence siyasi görüşünden dolayı kovulmuştur. Eğer dini görüşlerinden dolayı kovulacak olsaydı daha bayağı kovulması gereken adam olduğunu görüyoruz. Değil mi? Çünkü bu Halk TV'de çıkıyor devamlı. Görüşünü anladınız yani. Bu da ilahiyatçı. Yaşar Nuri'nin talebesi. Aynı ona atıflarda buluyor. Sıralı rahmet okuyor ruhuna. Falan. Şimdi bu mesela geçen video atıldı mı bizim siteye? Atıldı. Cemil Kılıc'ın. Atıldı. He atıldı. Bunlardan bir tane izleyen yok. Bu mübarekler hepsi sarıklı, sakallı, mübarek. Ne internete bakıyorlar, nefes Fesbu'a bakıyorlar. Allah razı olsun. Bak razı olsun. Sizin itikadınız bozulmasın. Bizim attığımız bu videolar kafası karışık olanlara ikaz içindir. Yoksa sizin gibi hani Keşşaf tefsirini yazan Zemekşer'i mutezile ulemasından biraz ehli sünnete muhalefetleri var tabii de. Şimdikilere göre evliya sayılır tabii. Onlar hep namazda, abdesti, zikirli adamlar. dava. o zaman yani... O bir koca karıya, bir köye gitmiş, mübarek topalmış, Kur'an'ın da en rey tefsirlerinden en üstün yazan Kazı Beyzavi ile Keşşaf yani. iki adam söyle desene Beyzavi ile Keşşaf denir. E i̇şte gitmiş köyde, bütün millet başına toplanmış, Türk asıllı zemekşeri. Ama Araplara gelin lisanınızı benden öğrenin dermiş yani. Dünyada ondan üstün Arapçayı bilen de yok o dönemde. Şimdi zaten hiç olamaz da o dönemde yoksa. Ondan sonra bir koca karı da gelmiş, demişlerse zemakşeri geldi büyük allame allame allame. O da gelmiş koca karı, bakmış demiş, Ha bu topal mı demiş ya? Bu da demiş amma alim diyorsunuz demiş falan ya topalıyla ne alakası var? Ondan sonra, o da biraz bozulmuş yani karizma çizilmiş. Bozulunca demiş ki sen ne diyorsun demiş ya? Sana demiş Allah'ın varlığını yüz delille ispat ederim, ayaküstü demiş böyle falan. Koca karı demiş ki onu şüphesi olanlara ispat et. Ne konuşuyorsun boşuna burada fuzuli demiş ya. Yani yine madara etmiş yani. Onun için sizin şüpheniz yoksa bizim söylediklerimizden zaten Facebook'taki Cemil Kılıç ne demiş hiç dinlemeyin ya. Onun için Allah razı olsun dedim. Şüphesi olmayandan Allah razı olsun. Ama adam, adam ne diyor? Yani adam ne diyor? Adam diyor ki, şimdi efendim, ben diyor, işte sayıyor şey diyor, Nurettin Yıldız'ın diyor ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın diyor. Ya bana... Lütfetmiş, bir de hoca dedi yani. Sade ismimi söylememiş. Lütfetmiş, kerem etmiş yani. Ha. Nurettin Yıldız'dan diyor. Ona öyle söylüyor. Ben lafı tekrar ettiğim için yoksa. Kendime hoca demek için konuşmuyorum. Cübbel Ahmet'in diyor, anlattığı dinin kafiriyim diyor ya. Evet, aynı sesi var. Ne anlatıyoruz biz? Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Biz ne anlatıyoruz ya? Şimdi... Bizim anlattığımız din, hani bir uydurdular, tellik, kefen, yanmaz, yanar, kaymaz, kayar, bilmem ne. Uydur, uydur, kaydır. FETÖ'nün Amerika'dan attığı şeyler. Milleti biraz karıştırdılar kafalan. Onu kastetmiyor. Bizim anlattığımız hangi dini inkar ediyor? Ya diyor bu kadınlarla ilgili meseleler diyor. Fıkıh dediği nedir diyor ya? Fıkıh dediğin diyor, işte kadın örtünecek, bütün bedeni avrettir. Erkeklerle karışmayacak, erkek kadına bakmayacak, tokalaşmayacak. Işte bütün fıkıhtaki hükümler. Bunlar diyor, bazı ayetlerden çıkıyor diyor. E, spiker, o çocuk soruyor. Onun da soyadı Cilara. O da diyor ki, o çocuk. Ya diyor, o zaman diyor, bu hükümler Kur'an'dan çıktığına göre diyor, bu Kur'an'ın durumu ne oluyor diyor. O da diyor ki, ya Kur'an'ın diyor, Hz. Peygamber zamanında konjoktürel, tarihsel, o döneme ait ayetleri var. Bu ayetler diyor, şu anda geçersiz diyor. Yani diyor, size göre diyor, bu ayetler şu anda geçersiz mi diyor, kadınlarla ilgili falan ayetler. Kesinlikle söylüyorum geçersiz diyor ya. Heh. E durum bu. Durum bu. Tarihselcilik. Biz bu belayı da resûl Hoca kaç sene evvel uyanmış mübarek yaşlı hocalar diyoruz. Biz hala o ilâhiyatlardan çok talebe okuttuğu için demek o zehirlenmeleri fark ediyor. Ben anlamıyordum bu tarihsel ne ya? Tarihsel ne demek? Bir ayet o dönemde ile bugüne gelmiyormuş. Ya bir ayet nesh edilirse onu zaten ya Allah Celle Celaluhu Kur'an'da beyan eder ya da hadis-i şerifle Peygamberimiz beyan eder. Nesh'ı kabul ediyoruz manen şeyh Ne Allah büyük mü kaldırabilir. Mesela içkinin bile namaza yakın ayılmak şartıyla ilk başta efendim serbest olduğunun ayeti var. La taqrabu's salate sarhoşken namaza yaklaşmayın. Şimdi oradaki kademelerde tamamen haram edilmeden evvel birkaç basamakta edildi. Ama sonra ne buyurdu? fe tümündü Artık bırakmayacak mısınız? Tümden vazgeçin buyuruldu. Bitti. O zaman içiyordu adam gece. Sabah namazına kadar ayılıyordu. Ayılınca sabah namazına kalkıyordu. O noktada sen ona haram diyemezdin. O gece içmesine. Niye? Ayet o zaman kademeli bir alışkanlıkları çok olduğu için bir kademe verdi, tedricilik yaptı. Bunlar ayetle sabit oluyor. Ama sonunda ne oldu? Her vakit, her an, her damla bile sarhoş etmese bile damlası bile haram oldu. Ayetler, hadisler bu hükmü belirtti. Bitti tamam. Mesela 16 ay kadar kıble nereye doğru döndüler? Mescid-i Aksa'ya döndü. E sonra Mesfevelli ve i hatral Mescid-i Haram, hadi Mescid-i Haram'a dön buyurdu. Kıble tam tersine döndü. Allah nereye dönün buyurursa Müslüman oraya dönecek yani. Habibine ayet gelmiş, e şimdi burada nesih var, tamam bunu anlarım ben, bunun tarihsellikle ne alakası var? Çünkü onu da buyuran Allah, bunu da buyuran Allah Celle Celaluhu, Allah Teala buyuruyor, dilediğim zaman, dilediğim hükmü değiştiririm. Peki, bu ne zamana kadardı? Nesih ne zamana kadar geçerli olabilir? Vahiy tamamlanana kadar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ebu Bekri Sıddık halife oldu, nesih olabilir mi artık? Niye? Ebu Bekir Sıddık en büyük sahabi, en büyük faziletli insan peygamberlerden sonra. Ama Ebu Bekir Sıddık'a vahi geliyor muydu? Gelmiyor. Hazreti Ömer'e vahi geliyor muydu? Gelmiyor. اَلْيَمْ اَكْمَلْ تُلَكُمْ دِينَكُمْ Veda haçında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 82 gün kala. Veda haçında hutbesinde, bir kere aç yaptı zaten Mekke fettinden sonra. Veda haçındaki inen ayeti kerime bu işi bitirdi. Bugün dininizi kemale erdirdim. Ve memce Nimetimi sizin üzerinize tamamladım. Warudul zulekul İslam dinine. Din olarak İslam'ı sizin için seçtim, beğendim, razı oldum, size verdim. Biz de aldık, kabul ettik elhamdülillah. Allah bizden bu nimeti ayırmasın, almasın. Amin. Amin. Bu nimetle kendine kavuşmayı eylesin. Amin. Şimdi bu ayetten sonra artık efendimize bile bir nesih gelmeyeceği anlaşılıyor, değil mi? Zaten 82 gün içinde vefat etti, zaten son 15-20 günü de ağır hastalıkla geçirdi. Camiye bile çıkamadığı günler oldu. Şimdi, o noktada kemale Erdirdim bitti. Artık bir nesil gelmez, bir şey gelmez. Sen daha nasıl diyorsun ki bunlar geçersizdir? A ayet mensuk değil, hükmü baki, başka bir ayette onun kaldırıldığına dair ayet var mı? Yok. Hadis var mı? Yok. E sen nasıl bu hükme geçersiz diyorsun? Kadınlara uymuyormuş, erkeklere uymuyormuş, gavurlara uymuyormuş. İşte Fransa'nın dediği teklif bu. Cihat ayetlerini Kur'an'dan kaldırın diyor. E Fransa tabii der. E gavura dokunuyor çünkü cihat. Gavura dokunuyor der. Peki ilahiyattaki profesörün neresine dokunuyor? Mustafa Öztürk ne diyor? Böyle cihat mı olur diyor ya. Bu cihat ayetleri, mehat ayetleri bunları diyor. Konjektürel diyor. Osmanlı diyor, uydurdu diyor, ganimet almak için, bilmem ne almak için diyor, ilahi kelimetullah diye edebi diyor, şey uydurdu diyor, Allah'ın davasını hücretmek için, kanuni diyor, kalktı diyor, Viyana'ya kadar dayandı diyor. Bunun dinde ne yeri var diyor. Cihat adetlerini inkar ederken konuşturuyorlar o Bak oradan da diyor, Allah diyor böyle diyor gidin eli kitaptan savaşın, cizye alın der mi? Bu ahlaki bir ifade değil diyor ya. Bu olsa olsa peygamber bunu çıkarttı diyor. E bunları söylüyor adam. Bir de Karar Gazetesi'nin Müslüman'ım geçinen yazarları bunu savunuyor. Bu da bir görüştür bilmem nesi. Ya kardeşim görüşte tefsir profesörü deyince görüş olmuyor bu. Bu milleti inkara sevk oluyor. Bu normal bir vatandaşsa kafirim deme özgürlüğü var. Ama bu da diyorsa o zaman ilahiyattan çıksın. Ateistler Üniversitesi'nde dekan olsun ya. Ateistler Üniversitesi kurun. Bu adamı da dekan yapın. Ben o zaman acımam. Çünkü ateist vatandaşımız da var, o da oradan okula gidiyor, o da onu okutuyor derim yani. Ama Müslüman'ın çocuğuna Kur'an'ı inkar ettirmesin ya. Ne? Acayip bir, bir şey geldi. Şimdi Cemil Kılıca şaşırıyorsunuz, Mustafa Öztürk'e şaşırıyorsunuz, değil mi? Yaşar Nuri'ye şaşırıyorsunuz, baya şaşırıyorsunuz. Şimdi sizi feci şaşırtacağım, çok feci şaşırtacağım. Nevrinizi döndüreceğim ya. Hayrettin Karaman ve 4 kişilik heyet. Bu heyette Mustafa Çağrıcı var. Bu Mustafa Çağrıcı'yı ben eli sünnet bir adam zannederdim. İstanbul müftülüğü yaptı çok sene. Eski İstanbul'umuz, eski Mustafa Çağrıcı var. Orada ne vardı bile. İki kişinin daha ismi var yani. Gümüş soyadı birinin onları... Bunlar bir Kur'an yolu Türk Cemal ve tefsir yazdılar, komisyon. Ben bu et reddiye yapmıştım. Abdu'nun görüşlerini, Reşit Rıza'nın görüşlerine de milleti havale ediyorlar diye. Yani dinler arası diyalog mesela, o zaman Abant toplantıları var meşhur biliyorsunuz, Hayrettin Karaman toplantıların başında. O zaman FETÖ onun için büyük bir müçtehittir, fakıhtir, İmam-ı Rabbani'dir ise fetvayı ondan alacak diyordu. Ayetin Karaman için. Tabii. Şu anda tabii konjöktüre göre esas tarihselci bunlar. Yani tam konjöktüre göre hareket ediyorlar. Hükümetle FETÖ'nün arası şey edince bunlar karpuz ortadan yarılınca işte herkes bir tarafa düştü yani. Bunlar da hükümetin tarafına düştüler. Böylece işi idare ediyorlar. Ama görüşleri yine abant fikriyatı yani. Şimdi o zamanlar yazıldı bu tefsirler. Mehmet Aydın'ın işte bakan olduğu işte onların baş dinler arası diyalog safsatası zamanında efendim... Burada bir komisyon var, bu komisyonu da tanımak lazım yani Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim, Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş. Bu dört kişilik heyet bunu yazdı, sonra Diyanet Vakfı bu kitabı bastı. Adı Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, sonra Diyanet'in e, Diyanet tarafından mı, vakfı tarafından mı, Diyanet Vakfı ile Diyanet birbirinden ayrı. Biraz fark var aralarında kurumsal olarak. Oradan da bu meal olarak çıktı. İnsan Sen Ocak Hoca bunu bana gösterdi. Sonradan ben de bir baktım ettim. Dördüncü cildin 399-400. sayfalarını okuyorum. Burada tabii çok şeyler var. Mesela bir yer geliyor, Ali İmran Suresinin ayetinde, diyor ki orada Allah istersem ee, ne diyor, e, müşrikler de Allah'ın bağışlama, kapsama alanına girer diyor falan. Ya müşriklere affetmeyeceğini, müşrik öleni affetmeyeceğini zaten allah Teala beyan etmiş. allah Teala orada kendi adına vaat etmiş bunu artık. Daha bozar mı haşa? Yani böyle yanlışlar çok. Mesela Yahudi-Hristiyan cennete girer girmez tartışması altında, işte Ehl-i Sünnet'in ekseriyetine göre, ehl Sünnet'e göre girmez ama, bah bah bah. hemen altında Süleyman Ateş'in, Süleyman Ateş, Efendi Hazretlerinden ateş çıktı dediği, Yakın onun mealini de Yahudi Hristiyan Cennet'e gireceği ilk çıkartan, Türkiye'de ilk çıkartan tabii, Mısır'da eskiden çıkmıştı bu işte. Süleyman Ateş'in tefsirine atıf yaparak, bir de Reşit Rıza'nın baş Mason Abduh'un talebesi Reşit Rıza, bunlar reformistlerin başı Mısır'da. Bunların kitaplarına atıf yaparak farklı görüşler için oraya da bakınız. Lan farklı görüşü mü var? Yahudi Hristiyan nasıl Cennet'e gidecek ya? O gidecek diyenlere de milleti havale ediyor, atıf yapıyor. Sonra Tevrat'tan alıntılar. Biliyorsunuz bunlar karma çorman etmiştiler bütün Tevrat, İncil, Kur'an'ın içine soktular, mealler yaptılar. Ondan sonra orada işte Tevrat'taki ayetten alıyor. Tekvin şey bölümünün şusu busu. Şey i̇şte Yakup Aleyhisselam Allah ile güreşti. İşte Allah Allah'ı yendi falan bir şeyle ondan sonra onun adına Allah İsrail taktı falan. Böyle şeyleri almışlar yani. Saçma sapan şeyleri doldurmuşlar yani de. Bunların tek tek konuşacak halim yok. Şimdi bak. Şimdi sen Cemil Kılıç'a şaşırıyorsun. Öztürk'e şaşırıyorsun. Ona buna şaşırıyorsun. Şimdi bak. Diyanet Vakfı'nın bastığı Kur'an yolu. Dördüncü cildin <gülüyor> 399. sayfasını okuyorum. Ayet hangi ayet biliyor musunuz? Ahzab suresindeki cilbab ayeti. Cilbap, çarşaf, çar, ferace şeklinde tefsir ettiğimiz, Efendi Hazretlerimizin hayatını üzerine vakfettiği, hanım kardeşlerimizi bu tesettüre sokmak için ömrünü feda ettiği Atik kerime. Bu Atik i kerimeyi bütün hoca kardeşlerimiz biliyor. Özellikle bizim cemaatimiz, camiamızdakiler başka adleri bilmese bile, hepsini bilmese bile, hafız olmasa bile, hoca olmasa bile özellikle bunu herkes biliyor. Ne buyuruyor Esna Zübile? Ya önnebi, Ey peygamberi Zihan. kulli izvacı eşlerine söyle. Ve benatike kızlarına söyle. Bunlar şimdi şöyle de bir şey çıkartmışlar. Evinizde oturun ayeti. E evinizde oturun ayeti peygamberin hanımlarına ait diyor. Bizim hanımlar istediği kadar geçebilir diyor. Ve karnefi biütüküne evlerinizde oturun ayeti var. Peygamberimizin hanımlarına şey. Tamam. Burada da şimdi ne diyecek? Hanımlarına söyle, kızlarına söyle. Fatma annemiz dinlesin yani. Ama peşine ne diyor ayet? Ve nisa müminin. Bütün müminim diyen inanan Müslümanların kadınlarına da söyle. Artık peygamberin hanımına mahsus deme kaldı mı? Kalmadı. Ne yapsınlar? Yüdnine sarkıtsınlar, yanaştırsınlar, çeksinler. Aleyhinne üzerlerine. Min celâ bi bihinne Şimdi... Peygamber diyor ki zelihake edneği oraf nefeleüzen eğer bu cilbabla tam tesettüre girerlerse hür müdürler cariye midirler diye birbirinden daha çok fark edilirler tanınırlar hür oldukları namuslu oldukları iffetli oldukları anlaşılır feleüzen kimse de bunlara tasallut edemez laf atamaz sarkıntılık edemez ve keallehu vefuror bu zamana kadar yani bu Dış tesettüre riad edemedilerse de Allah geçmişi affedicidir. Bundan sonra cilbabı farz ediyorum diyor. Ayet bu. Şimdi burada gidiyorsun Ömer Nasu Efendi'ye bakıyorsun çarşaf diyor. Konyalı Mehmet Bey'e bakıyorsun çarşaf diyor. İzmirli İsmail Hakkı Efendi'nin tefsirine bakıyorsun çarşaf diyor. Elmalı Hamdi Yazır'a bakıyorsun çarşaf diyor. Ama burada arada Celâbîb kelimesi cilbabın cemisidir. Cilbaba bakıyorsun lukata milhafe diyor. Milhafe'ye bakıyorsun çar çarşaf diyor. Şimdi bu çarşafın çeşitleri oluyor. Bazısında ortasında lastik yok, dümdüz baştan aşağı sarkıtma oluyor. O biraz rüzgardan sağa sola uçma yapabiliyor. Çocuk elinde olursa bir şey olsa falan. E, bazen Osmanlı zamanında işte bu lastik ortaya, lastik olması tutunsun da rüzgardan ne olmasın savrulmasın o böyle. Yana, yana. Çünkü lastik ortadan, işte, üstteki tarafı da lastiğin de üstüne getirdiğin için belin de gözükmüyor. O lastiğin üstünü kapatıyor falan. E, yani bu kıyafet Ümmü Seleme annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayet nazil oldu. Sahabeye okudu. Ertesi gün Medine'nin sokakları kara kargalar gibi. Kara ne demek? Siyah. Kara kargalar gibi çarşafa büründü diyor. Bütün sahabenin hanımları diyor. Ayetle hemen amel ettiler. Şimdi bu ayeti kerime geçerli mi? Geçerli. Ancak Cilbab'ın çarşaf besi. Efendi Hazretleri de şöyle derdi. Örfe adete de Uyulur. Nasıl örfe adete uyulur? Erzurum yöresinde İhram diye bir kıyafet şekli var. Bu İslam'a uygun mudur? Uygundur. Değil mi? Efendim, Anadolu yöresinde atkı şalvar var. Atkı şalvar. Üstüne böyle bir atkı tak şey eder, kapatır tamamen bol. Altına şalvar giyer Anadolu yöresel insana. Bu şalvar nasıl bir şalvardır? Senden benden üç tane içine alır. Yani öyle dar pantolon değil yani. Hakikaten şal var, yerden sürütüyor. Ondan sonra e, Karadeniz yöresinde ne var? Peştamal dolaylık var. Ama şimdi peştamal dolaylığı mini ete çevirdiler yani. E şimdi öyle değil tabii. Burada aranan vasıf nedir? Aranan vasıf. E şimdi çekmiş dizine kadar. Dizine kadar olur mu? Kadının dizi, avret dizine kadar. E, burada şey nedir? Ölçü nedir? E, Kur'an-ı Mecid meali Efendi Hazretlerimizle yazdığımız mealde. Bunlar Efendi Hazretlerimizle beraber yazdırdı bize. Yazdık. Orada bunu okuyabilirsiniz. Rakam kaç hocam? Bizim millet rakamdan anlar şimdi, bizimki hafız değil herkes. Ahzab suresi kaçıncı ayet? Bak herkes biliyor çünkü çarşaf Fatih deyince herkes biliyor. Ahzab suresi elli dokuzuncu ahat Kerime'ye bakarsanız orada ulemanın, evliyanın, beyanlarını görürsünüz. Şimdi burada mühim olan nedir? Şekil belli etmeyecek. Şekil yani göğsünün, omzunun, boynunun, şunun şeklini belli etmeyecek. İki içini göstermeyecek. Yani şeffaf olmayacak. Bütün bedeni kaplayacak. Çünkü kadının yüzüyle elleri müstesna avrettir. Ama o yüz meselesinde şimdi izah edeceğim. Bu yüzü avret değildir derken kabak gibi de bütün erkeklerin önünde suratını açsın anlamına da gelmiyor. Onu da kitaptan şimdi beyan edeceğim. Efendim bütün bedenini kaplayacak şekilde şekil belli etmeyecek, altını göstermeyecek, şeffaf olmayacak. Yani artık gören çirkin mi, güzel mi, genç mi, yaşlı mı onu seçemeyecek şekilde bir tesettür. E bu şartlar olduktan sonra adına ihram denmiş, yöresel, ferace var. Mesela e, fers, Pers yöresinde, İran yöresinde ferace var. Bu feracede. Efendi Hazretleri şöyle sayardı. Çar, çar. Bu da ayrı bir kıyafet. Çar, çarşaf, ferace, ihram, atkışal, var, peştamal, dolaylık gibi yöresel olabilir, mühim olan isme takılmaktan ziyade vasfıflar bu. Anladınız mı? Yani dış kıyafet, dış. İç elbisesiyle kadın dışarı çıkmayacak. Dışına bir cilbap çekecek başından aşağı. Ayet bunu söylüyor. Şimdi bakın, hizaya gelin hele. Tarihselciliğin daniskasını bu Diyanet Vakfı'nın bastırdığı kitapta şimdi göreceksiniz. Tarihselciliğin daniskasını. Deminkilere şaşırdınız, hadi buna ne yapacaksınız? Hayreti Karaman'ın başını çektiği bu ayetin yaptığına bak şimdi. Diyor ki, İffeti koruma amacıyla güzelliklerin kapatılması manasında örtünme emri daha önce Nur Suresinin ilgili ayetlerinde geçmişti. Tamam geçmişti. Nur Suresinin ayeti hangisi? yadırım ve bir humuruhalala cbin ne başörtülerini yakalarının üstüne vursunlar sarkıtsınlar diyor o ne oradaki başörtü çenesinin altında düğümlesin değil ki ne diyor orada yakalarının üzerine diyor bu yakalarının üzerine ne demek çarşafın üst kısmı ve atkı şal var dediğinde atkı kısmı yakalarının üstüne gösteri kapatacak şekilde Atsınlar diyor. Bu da zaten. E, Zekeriya Beyaz ne dedi? Başörtü bile yok Kur'an'da dedi ya. O dedi peki yakaların üstüne gerdanlıklarını biri çalar diye dedi. Gerdanlık takarsa buraya fular bağlasın demiştiydi yani. Onu da duyduk yani. Horozdan kurban olacağını duyduk heriften. Yani onu diyen onda der yani. Sorun yok yani. Şimdi bu da diyor ki Nur suresinde geçmişti. Geçmişti. Orada ne diyor? Böyle zinet? Evet, illallah Zinetlerini göstermesinler. Yani ne demek? Bileziğini gösteremez, küpesini gösteremez, kolyesini gösteremez, boyunlu gerdanlığını göstermez. Zinetlerini demek. Zinetlerin mahallini. Yoksa sen kuyumcuya gidiyorsun. Bir kadın bileziği var. Ona bakman aram değil. Zinetini ne demek? Zinetini taktığı yeri, yeriyle beraber zinetini de kapatacak. Zinet beraber şeyin de mahalleni de kapatacak, zinetini de göstermeyecek. Ancak zaruret olan, zaruret nedir? İşte yüz gözünü önünü görecek, işte vurmasın bir tarafa diye yüz, yüzünü. Bir de efendim işte elleriyle alıyor, veriyor bir şey diyor, çocuk aldırıyor, onu götürüyor, bir şey diyor, eline bir şey geçirmeyebilir. Bir eline müsaade etmiş. Burada anlatıyor. Ondan sonra illâ ne kocaları müstesna, işte evâ ne babaları müstesna, evâ bâin'e kocaların babaları müstesna gibi, cev-i i̇şte, erkek kardeşleri müstesna, işte mevben ben ihvânîn'e kardeşlerin oğulları müstesna, işte zaten onların nesi oluyorlar? E, halası oluyor, teyzesi oluyor falan. Bunlara müstesna diyor, bunlara müstesna. Orada tek tek müstesnaları sayıyor, geri kalan göstermesinler diyor. Göstermesinler diyor. Şimdi diyor orada geçmişti diyor. Tamam geçmişti. Orada da bundan başka bir şey dememişti ki zaten. Burada ise diyor, dikkat et, eza ve tacizlerin engellenmesi gayesiyle dışarı çıkarken kadınların dış giyisi kullanmaları istenmektedir. İstenmekte de değil, emredilmektedir. Emredilmektedir. Dış giysi. Kadının, Müslüman kadının dışarıya giyerken dış kıyafeti giymesi farz mı bu ate göre? Farz. Ev elbisesiyle nasıl çıkacak ya? İyi, tamam. Ama şimdi bak. Hemen bütün tefsirlerin tarihe dayanarak verdiği ortak bilgiye göre Medine evleri dar ve tuvaletsiz idi. Başladı şimdiki izahta Tarihe dayalı. Tarihselcilik. Şimdi dikkat et. Tarihselcilik. Evde tuvalet yokmuş. O zaman bizim evde tuvalet var. Bizim hanım çıplak çıkabilir. Öyle mi anlayacağız yani şimdi? A Bak şimdi. Medine evleri dar ve tuvaletsizmiş. Sonra Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için geceleri evlerinden çıkıp e, Köylerde de tuvaletler hep dışarıdaydı. Daha yakın zamana kadar köylerde halalar dışarıdadı. hala da var öyle köylerde. E tamam, biraz uzaklaşarak ihtiyaçlarını giderirlerdi ve dönerlerdi. Bu durumu fırsat bilen bazı münafıklar ve kendini bilmezler, uygun yerlerde durula kadınlara söz ve elle tacizler yaparlar. Yakalanınca da biz cariye sandık, madalık derlermiş falan filan. Bu mazereti ortadan kaldırmak üzere, yani bunu kaldırmak üzere, tamam, hür kadınların dışarı çıkarken cilbap ismi verilen dış giyicilerine bürünmeleri emredildi. Bak emredildi, şimdi düzeltti lafı. Cilbap giymeleri emredildi, tamam mı? Emredildi, peki. Şimdi cilbaba manalar veriyor. Ee, efendim diyor ki, başörtüsü ve entari diyor. Ya başörtüsü entari olur mu? Entari iç elbisesi ya. Hem kendi diyor dış elbisesi, altta da diyor ama bunu bir kitaptan almış, İspani'nin müfredatından almış. Bazı kaynaklarda diyor, hımar denilen başörtüsünden büyük, vücudun üst kısmına giyilen, ridadan küçük, dış örtü olarak tanımlanmış. Dış örtü, tam buna genel manada dış örtü diyebiliriz. Kelimeye çarşaf manası verenler de olmuştur. Bu mananın sözlükte dayanağı, Bulunmakla beraber, sözlükte, lügatta bak ne dedim size? Milhafe diyor, milhafe çarşaf diyor. Bak, o da diyor, sözlükte dayanağı var mıymış çarşafın? Var, ama yalnızca çarşaf demenin ilmi dayanağı yoktur. Tamam, biz şimdi yalnızca çarşaf dedik mi? Ne dedik? Deminden beri saydık. Çar dedik, ferace dedik, ihram dedik, yöresel kıyafetleri de. Söyledik mi? Var mı bir sorun? Yok. Evet. Şimdi... Şimdi konumuz olan Ahzab suresinden sonra inen Nur suresindeki örtünme devamlı ve iffetli korumaya yönelik bir farzdır. Şimdi burayı ayırdı oradan şimdi. Burada emredilen cilbap giyme şimdi cilbap giymeye biz tek kelimeyle mana verirsek kendisi de demin anlattı ne dediler? Dış örtü. Kadının dış elbise giymesi. Dedi mi kendileri? Dedi. Şimdi geldi. Bu diyor, Asayişi korumayı ve tacizi önlemeyi hedefleyen geçici bir tedbirdir. Hoppala. Bu ayetten geçicilik üzerine şu zamana kadar diye bir şey anlaşıldı mı ya? Ha, böylece tanınırlar, eziyet olunmazlar dedi. E bunu dedi diye. O zaman şu anda kimse çıplak da geçse eziyet edilmiyor. O zaman bu hüküm kalktı. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman durumda asayiş, güvenlik var, plajda kimse kimseye dokunmuyor, bikinili geçsin. Tacizi önlediğin zaman, asayişi koruduğun zaman bu emir kalkıyormuş. Hangi ayette var böyle bir şey? Hangi hadiste var böyle bir şey geçici olduğu? Şimdi kardeşlerim bak dikkat et. Mesela bir ayette diyor ki, bir hüküm beyan ediyor. Bu hükmü beyan ederken orada bir illetten, sebepten bahsedebilir. O sebep ortadan kalksa da, bu yine haramiyet ortadan kalkmaz. Diyelim ki, efendim içkinin haramiyeti neden indi? İçkinin haramiyeti neden indi? O zamana kadar namaza yaklaşırken de içki haram değildi. Sonra sarhoş bir zat, o zaman haram değil, yeni Müslüman olmuşlar, haram da değil. Kafası da efendim ayık değildi, namaz kıldırdı. Namaz kıldırırken ne oktu, o, okudu? La abudu yerine budu dedi. Kulyaül kafirunu şaşırttı. Şaşırtınca Resulullah s e gittiler. Dediler bu bize imam oldu. Yanlış okudu. O zaman bu ayet geldi. Ne diyor? Velâ tekrabus salâte vântüb Hatta hâttâti âlemû mââttâkûlû Saroşken namaza yaklaşmayın. Ağzınızdan çıkanı, konuştuğunuzu bir anlayıncaya kadar bu, ayılın yani. Ayılana kadar yaklaşmayın. E şimdi sen bundan yola çıkarak ben nasıl olsa ayığım İki tek attım mı da sarhoş olmuyorum. On bardağa kadar yolum var. Ben psikolojik olarak bunu da denedim. Dolayısıyla ben imam da değilim. İmam da değilim. Bana caiz diyebilir misin? Yani bir mesele nüzül sebebi, iniş sebebi, vurut sebebi hususi olsa da hüküm nedir? Hüküm umumidir. Hükümler umumi gelir. Ayetlerde, hadislerde emirler umumi gelir. Birçok ayetin iniş sebebinde, hadis-i şerifin vuruş sebebinde bir olay olmuştur. Ama o olaydan dolayı inen ayet bütün Müslümanları ne yapmıştır? Bağlamıştır. Artık ondan sonra ben onlardan değilim, ben bundan değilim. O benim hakkımda inmedi. İşte tarihselciliği anladınız mı şimdi? Tarihselcilik ne diyor? O olayla ilgili konjoktürel tarihteki durumla ilgili kaldı orada. Bu hüküm bize sirayet etmiyor. Mesela, şimdi ayette diyor ki, Şahitlik yapacağın zaman senet sepet alacak verecek. Feracül'ün bir erkek şahit en azından olsun. Vemrâtihan iki de kadın. İki erkek bulunmazsa bir erkek yerine bir erkek var. İkinci erkek yoksa bir erkek, ikinci erkek yerine ne olsun? İki kadın. Ayet mi bu? Bekara suresinde. Peki peşine ne diyor? Buna da çok kızıyorlar. Bu ayet bu zamanın okumuş mühendis, mimar, doktor kadınına bunu anlatabilir misin diyor. Mehmet Görmez'in hocası Sait Hatipoğlu, büyük profesör. Bu kadına bunu anlatamazsın o zaman değiştireceğin diyor bu ayet. Tabii. Bugünün kadınına bunu anlatabilir misin diyor ya akıllı kadın diyor. Şimdi ayet diyor ki iki kadın olsun. Peşine ayet ne diyor? Entadul ihtawma ikisinden biri unutabilir. Fetuzek rahtamul diğer kadın ona hatırlatsın diye diyor. Peki Şimdi bir kadın dese ki, bir şahitlik davası var İslam'a göre. Bir erkek bulduk, bir de kadın. Ya iki kadın lazım ayete göre, bu şahit olacak demek lazım. Orada birisi gelse dese ki, ama Allah diyor ki, biri unutursa öbürü ona hatırlatır. Bu kadının hafızası çok düzgün, hiç unutmaz dese. Biz burada konjoktüreldi, şuydu buydu diyerek burada bir kadın yeterli diyebilir miyiz? Anladın mı? Allah Teala biri unutursa öbürü hatırlatır dediği zaman e bu unutmuyor ve hatta onlar yazma bilmiyorlardı bu kadın yazma biliyor diyerek ayetteki ikiyi bir indirebilir miyiz Anladınız mı? Yani bir sebebi Kur'an'da beyan eder ama o sebebin yanısıra dünyada hikmetler mevzuba istr. Sen oradaki bu şey bunda bu unutkanlık yok diye onda onu çevirebilir misin? E çeviremezsin. Kadınlara bakmasınlar, gözünü yumsunlar diyor ayet kerime. Ondan sonra da diyorlar ki, e tokalaşma yapmasınlar demiyor ki. E, ya gözünü bile ba yumsun, bakmasın diyor. İyi bakmasın, ellesin mi diyecek ya? Tövbe yarabbel alemin ya. Ya bakma bile diyor, bakmayana elle der mi ya? Bunu anlamıyor musun? Ayet bu ya. Adam eski milli görüşçülerden bilmem neden, bilmem neden ya. Kalktı benden sabaha kadar mücadele et. Böyle bir ayet yok dedi ya. Ya Nur suresi ayet diyorum. Yanlış mana veriyorsun diyor ya. E dedim git diyanete bak bari. O, o da mı yanlış verdi? Gözlerini yumsa. Böyle ayet olur mu diyor ya. Niye yumacağım diyor ya. E şimdi kötü gözle bakmasın. Kardeşim. Ayeti kerime bakma dediği zaman. Benim gözüm iyi, benim niyetim iyi diye bakabilir misin? Bakamadım. Bakma dediği zaman kadın navretine Bakmayacağız. E kadının cemii bedeni avret. Namazdaki gibi her tarafı kapatmazlar. E şimdi hal böyle olunca anladınız mı? Sen burada benim fitne yok. Gözümde şehvet yok. Ben iyi niyetli bakıyorum. E İslamiyet böyle şeylere müsaade eder mi? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethini anlatacağız. Salı günü derste inşallah. E bu salı Mekke fethini Sinan Erdem'den devam edeceğiz inşallah. Belki iki ders sürer. Orada söylüyor. Mekke fethinden sonra en önce yapılan işlerden biri, kadınlarla biat aldı. Kadınların biatında, Hint validemiz işte, onları anlatılacak. Çok uzun kıssalar var, fetihte çok önemli şeyler, siyer anlatılacak. O noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bir su getirdiler, tasa, mübarek elini suya soktu, çıkarttı. Hanımlar da aynı suya ellerini sokarak, erkeklerin musafaha biatı yerine, aynı suya sokarak biat ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne İnni la usafihun nisâb Ben kadınlarla tokalaşmam, musafaa etmem. Ne buyurdu Ayşe annemiz? Mâle misret yedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yedemrâtillâh olmayanın kadına Resulullah'ın eli değmeden vefat etti. Peki sen Allah Resulü'nden daha mı kalbi temişsin ya? Daha mı kalbi temişsin ya? İslamiyet bir hüküm verdiği zaman onun hikmetini beyan eder ama Bende o hikmet yok, o illet yok diye, sen o hükmü değiştiremezsin. Eğer bir kişi tokalaşmasına müsaade edilseydi, Resulullah edilirdi herhalde sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü günahlardan garantili masum yani. O bile yapmadı bunu ya. Ondan sonra Ben ne diyeyim şimdi? Şimdi gel. Daha hükmü vermedi. hayret Karamanların, Diyanet Vakfı'nın bastığı meal. Bastığı meal. Ve beş ciddi, Kur'an yolu. Bundan meal yapmışlar. Meale de tipnot olarak bu notu almışlar o ayette. Bir de meal yapmışlar tek için. Bak şimdi. Toplum içinde cariye kalmayınca. Hadi bakalım. Her şeyi buna vuralım o zaman. Kadın unutmayınca. Erkeğin gözünde şehvet olmayınca. Ca, ce. Hepsini değiştiririz abi ya. Toplumda cariye var mı şimdi? veya hür cariye farkını ortaya koyacak başka bir işaret bulunduğunda ya da şuna bak ya şuna bak ya tacizi engelleyecek farklı tedbirler alma imkanı asıl olunca taciz engelleyecek polis koyduk bekçi koyduk falan gelip orada senin karın kızın çıktı dışarı açık ona taciz edemeyeceklermiş mesela öyle bir durum varsa tacizi engelleme imkanı var yani asayiş berkemalse lafa bak Öyle bir şey zaten yok canım. Nerede taciz engelliyorsun yani? Herkesin, her ne gözüne, ne eline, ne ağzına, kimin mukayyet olacaksın mevlekette. Onu da bırak. Olunca, şu laflara bak ya. Dışarı çıkarken, kadın dışarı çıkarken, usulüne göre tesettür yapıldıktan sonra. Şimdi usulüne göre tesettür ne abi? Parantez. Kapanması gereken yerlerin örtülmesi. Kapanması gereken yerler neresi kadın için? Bütün beden avret, kapanması gereken örtülmesi yapıldıktan sonra Bir de hır kadın alamet olarak Şimdi bak, cilbap ve benzeri elbiseler giymek Şimdi cilbap ve benzeri elbiseler Cilbap nerede emredildi? Bu ayette emredildi Cilbap neydi? Onların da terimine göre, özel ismini vermeyelim Dış kıyafetti değil mi? Onlar da demediler mi dış kıyafet? E, e O zaman e, Daracık pantol da avretini örtüyor Ondan sonra efendim, e, şeklini belli eden daracık efendim iç entarileri kocasına ancak çıkabileceği, oğlunun kızının yanında belki ancak oturabileceği, ev kıyafeti var kadının ya, evin içinde rahat rahat oturuyor. Değil mi? Babasının yanında oturabilir, oğlunun yanında oturabilir. Orada bile biraz usturuplu oturması lazım ama yine belki dışarı kıyafetiyle bir olmaz tabii ki, mahremidir yani. Şimdi, Usulüne göre tesettür yapıldıktan sonra e, usulü, e, Ayette cilbap diyor işte usulüne göre dışarı Kadınlar diyor dışarı çıkarken dışarı Dışarı çıkarken cilbap ve benzeri elbiseler giymek gerekli olmaktan çıkmıştır Allah Allah Kadının dış kıyafet giymesi gerekli değil diyor ya Ya sen Allah'ın ayetinin altına bunatu nasıl koyuyorsun mensuksa bu ayet, başka bir ayetten delil getireceksin. Öbür Nur Suresinin ayetinden delil getiremezsin. Çünkü Nur Suresinde ayet istisnaları veriyor. Kocası diyor, babası diyor, kardeşi diyor, kardeşin oğlu diyor, kadınlar kendi aralarında diyor. O da Müslüman kadın olursa gavur kadına bile dış yabancı erkek muamelesi yapacak diyor. Cavur kadına bile yabancı erkek muamelesi yapacak. Müslüman kadınla kadın arası olur diyor. Kadın kadına da tabii göbeğiyle diz kapağı arası avret. O ayrı bir şey. Kadın kadına da nasıl erkekte de aynı. Erkek erkeği ayrı. O ayet zaten dışarı çıkarkeni söylüyor mu? Bunların dışındakilere ziynetlerini ve ziynet mahallerini göstermesinler diyor. E sen o zaman neye göre buna diyorsun ki bu gerekli olmaktan çıkmıştır. Ondan sonra... O ayet bu ayeti neshetmiyor ki. O da ayrı bir hüküm is ispat ediyor. Bu da ayrı bir hüküm ispat ediyor. Birbirine zıt olan konuları içermiyorlar ki. Şimdi genellikle diyor tefsircilerin diyor evlerde oturma, zaruret bulunmadıkça dışarı çıkmama emri peygamberin hanımlarına mahsus olduğu halde diyor. Bak şimdi bak. Diğer hanımları da bu hüküm çerçevesine almaya çalışmak. Halbuki o ayetler özellikle peygamber hanımlarına mahsus değil. Ondan örnek alın manasına. Şimdi dikkat et. Dışarı çıkarken tesettüre ek olarak bir dış giysiye bürünmek. Şimdi dışarı çıkarken kadın tesettüre, tesettür dediğine, tesettür oğlunun kızının yanında oturduğun ya, iç kıyafet tesettür dediğin senin, avretini örtmüş. Dışarı çıkarken ne lazım? Üstüne dış kıyafet lazım. Şimdi diyor, dışarı çıkarken tesettürek ek olarak dış giyiciye bürünmeyi, bürünmeyi devamlı bir farz haline getirmeleri, haklı bir dini ve ahlaki gerekçeden çok işinde yaşadıkları çağın ve toplumun adet ve değerlerine bir de erkeklerin aşırı kıskançlığına bağlamak gerekmektedir. Sahabe 13'ün yapmış bunu diyor. Anladınız mı? Sahabe dış kıyafet giydirmiş mi hanımlarına? Asr-ı Saadet'te dış kıyafet giymişler mi? Gibiler, niçin giymişler biliyor musun? Haklı bir dini gerekçesi yok diyor. Lan burada ayet var. ahlakı de değil diyor. Aa, ne olmuş burada? İçinde yaşadıkları çağda sarkıntılıklar varmış, tacizler varmış, şimdi hiç yok. Beyoğlu'nda hiç şeytan yok derdi Hacı Cemal Efendi, böyle yapardı yani. Şimdi hiç yok yani, taciz, tecavüz, bilmem ne hiç yok yani. Şimdi bir de üzerine ilave eden kesiyorlar, doğruyorlar, konteynere koyuyorlar yani. Zurnaya şey, dü, efendim delik ilave edildi yani. Ondan sonra haklı dini gerekçesi yok. Yani dini var da ondan çok, ahlaki gerekçeden çok, var da daha çok neymiş? İçinde yaşadıkları çağ ve toplumun adet ve değerleri bir de erkekler aşırı kıskançmış sahabe kiram aşırı kıskançmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Eş saat diyor, hanımın evde dururken, birinin diyor ona baktığını görsen, gözlediğini camdan pencereden hanımını gözlediğini görsen, ne yaparsın diyor. Gözünü oyarım ya Resulullah diyor. E teacemûn'e mi gayret Saad? Saad'in de vakası olacak. Saad'ın kıskançlığına şaşırdınız mı diyor. Sahabeye soruyor. Vallâhi enâhiyyarum minûh. Vallahi ben ondan daha kıskancım diyor. Vallahu eğyeru minni. Allah da benden daha kıskançtır diyor. Çünkü Allah kadın kullarına yabancı erkeklerin bakmasını kıskanır diyor. Onun için haram etti bakmayı. Onun için haram etti tesettür eriyatsizliği. Onun için haram etti avret göstermeyi. Onun için haram etti tokalaşmayı. Onun için haram etti zinayı. Onun için haram etti livatayı. Allah ben bu hadis Bukhari. Allah benden daha, eee dini ahlaki gerekçeden çok, sahabe-i çok kıskançmış. E Resulullah kötü bir şey mi? Resulullah daha kıskanç, allah Teala daha kıskanç diyor. Mesele orada alavere dalavere Cilbap ayetini efendim, devre dışı götürmüşler. Diyanet Vakfı bunu basmış. Ben de onlara şunu soruyorum. Bu ayetin hükmünün geçici tedbir olduğu, Aslı saadet'ten sonra toplumun düzelmesi neticesinde taciz kalmadığı neticesinde asayiş ma'sayiş Berkemal falan falan neticesinde böyle bir durum olursa cariye kalmazsa hür cariye fark edilecek ortam olursa tacize karşı tedbirler alınırsa bu ayete uygulamanıza kadınlara uygulatmanıza lüzum yoktur diye ya bir ayet getireceksin bana ya da sahih bir, çünkü sahih bir hadis-i şerif getireceksin bana, hükümlerde sahat şartı aranır. Sahih bir hadis-i şerif getireceksin bana. Eğer sen bana bu delili getirip de bunun mensuk olduğuna bir müçtehitten bile bir delil, ayet hadisten bir delil getirirsen, ben bunu, bu hükmü kabul etmesem de, bu içtihat hükmünü kabul etmesem de, kabul etmesem bile, seni de mazur görebilirim kitaptan bir kaynağın var diye. Olsaydı zaten bunun altına da bir dipnot yazardın zaten. Olmadığı da oradan belli ki kaynak veremiyorsun yani. Peki, sen bu hükme nereden vardın? Allah'ın ayetini ancak Allah nesh Bu ayette mensuk değildir. Hiçbir tefsirde bu ayetin hükmünün geçici tedbir olduğuna dair bir görüş sahabeden, tabi'in, tebe tabi'in, eyme-i bir şaz bir rivayet bile yoktur. Hal böyleyken sen Allah'ın ayetini... Allah'ın kullarına nasıl kaldırıyorsun hükmünü ya? O zaman Allah'a iftira ediyorsun. Kul inne allazina la Habibim şöyle, Allah adına yalan iftira edenler felah bulmayacaklar. Metaun kalil. Birkaç gün o nöbetlerde, görevlerde, koltuklarda, sandalyelerde kendinize göre işte amir, memur, şeyinen müftüsü, bilmem nesi, vaizi veyahut efendim ilahiyatta dekanı, hocası, profesörü, doçenti Makamlarında az bir yaşarsınız, birkaç maaş alırsınız. Velo azabını eleyim. Can yakıcı azapları da ahirette tadarsınız. Allah'ın dinini değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bundan tövbe edin. Bundan istifar edin. Bundan vazgeçin. Diyanet Vakfı'na da bu iş denetilsin ve Diyanet Başkanımız olsun. E, Yüksek Din İşleri Kurulu lütfen buna el atsın ve bu dipnot bu mealeden çıkarılsın. Yoksa bu millete Allah'ın ayetlerini, efendim, kendi kafalarından efendim, geçersizdir diyen keyfi yorumlar, millete din diye Kur'an mealinin içinde ya. Allah'ın ayetinin dipnotu bu olur mu ya? Üstte Rabbim cilbat bu giysine buyuruyor, dışörtü giysine buyuruyor. Altta diyor ki dışörtüye lüzum yok, ev kıyafetiyle çıksın diyor ya. Nasıl olur ya? Haklı mıyım, haksız mıyım? Yanlış mı konuşuyorum? E tamam. Sorunumuz üzüm yemek. Baci'yi dövmek değil. Burada bu iş düzelsin. Bu fetvayı, doğru fetvayı bu fakir ilan etmiş oluyorum. Ondan sonra kadının da yüzü avret değildir meselesinde. Onun hakkında da mesela kitaplardan deliller. Şimdi muhit Burhani diye Hanefi fıkında çok önemli. Vefatı 610 yani 800 küsür senelik Hanefi'nin en büyük fıkhıdır. Muhit diye geçer. Mesela o kitapta Sayfa ikiye 494. Ne diyor? Bir kadın ihrama girse, ihramda kadının yüzünü örtmesi caiz değil. Öyle mi? İhramda kadının yüzünü örtmesi caiz değil. Asla çarşaflı hanımlar ne yapıyorlar? Burnunun altından şey diyorlar. Peçe yasak olduğu için kanune. Burnunun altından kapattığı zaman yüzünün tam şekli belli olmuyor. Doğru mu yapıyorlar? Doğru yapıyorlar. Kabak gibi böyle yüzlerini açarlarsa avret değil diye burada yanlış yapıyorlar. Çünkü yüzün avret olmaması namazda. Namaz için avret olmaması. Yoksa erkeklerin gördüğü yerde yine ne yapacak? Şöyle bir üsttürüplü. Efendim dudağını, ağzını şöyle bir çekecek öbür türlü. Zaten güzel mi, çirkin mi? Bütün efendim arz endamı neyle belli oluyor? Yüzden belli oluyor. Birçokları bütün şiirlerde edebiyatta aşk şiirlerinde şurada burada mevzu nereden çıkıyor? Gözlerden çıkıyor. Bırak yüzü. Bırak yüzü, gözleri Fettan güzel diyor, bilmem ne diyor. Kardeşim sen Mustafa Keser'i dinlemiyor musun ya? <gülüyor> e gülüyorsun ondan da. Mustafa Keser diye herkes biliyor yani E şimdi mesele gözden çıkıyor zaten. Hacı abi beni uyutamazsın. Sen giderken biz dönüyorduk yani. Ha, o zaman Gözden çıkıyor bu mesele. Sen ona ona göre dikkat edeceksin. Sen şey erkek senin karşında böyle sana bakıyor, sen de aç böyle avret değil diye baksın yani. Onu mu dedik yani? Onu mu dedik yani şimdi? Benim fetvalarımı da, Hoca Efendi biri bana sordu, ya sen yüzü avret değildir. Ya avret değil tabii, namazda örtmen gerekmiyor. Kolundan şu kadar açılsa, bir uzun dörtte biri, beşte biri namaz gidiyor. Ama yüzü açık olsa, Kadın namazı bozulmuyor. Biz namazın avret değil diyor. Ama erkek durumunda şurada burada kadın ne olacak? E, gözlere karşı kim iyi niyetle bakıyor, kim kötü niyetle bakıyor? Bunu seçemez ki ya. Ona göre kendisi tedbirini alacak. Bak. Yaşlı karı, kadın. Koca karı diyorlar buna. Yaşlı karı, karı deyince kaba kaçıyor. Koca karı deyince kaba kaçmıyor. Niye hikmetleri anlamam. Kadınlara karı demiyorlar. Sonra kendileri karı koca diyorlar. E kendin diyorsun karı koca, ben mi dedim şimdi yani? Neyse, ben haşa o da demiyorum ama Türkçe'de var bu tabir, karı koca tabiri. Şimdi, yaşlı kadın, 80-90, şimdi ayet okuyorum sana. Ey gidi karamanlar, verdiğiniz fetvah. Ayette ne diyor? Estağfurullah, velkavâidu minennisâillâti lârcûne nikâhîn, feleyse alîne cünâhûn, en yabâne thiyâbehûnne, Zayıra müteberricatin bir zine. Şuraya dikkat et şimdi. Tam noktasını buldum. Allah hatırıma getirdi. Oturan kadınlar diyor. Oturan kadın ne demek? Nikah ümidi kalmamış. Hiç evlenmez. Evlenme kalkman geçmez. Zaten yani ne diyelim ona şimdi? Pirifani. Koca karı Türkçesi. acüze Arapçası. Koca karıdır. Bunların diyor. Dış elbiselerini. Yani cilbaplarını, dış elbisesini üstüne almadan normal, yani yine avret yerleri tesettürü var da, bunların elbiselerini, yani dış elbiselerini, hepten çırılçıplak ketsin demeyecek herhalde, dış elbisesini yani dışarı çıkarkenki dış kıyafetini giymemesinde günah yok diyor. Dış elbisesini, çünkü çok yaşlı, pirifani, kocakar. Bunun diyor dış elbisesini kenara bırakmasında, Vebal yok diyor ama yine de diyor altın bilmem takı makı, zinet süslerini açıktan göstermesinler diyor. Bak onlara bile, onlara bile diyor. Peşinden ne diyor? <gülüyor> Onların da genç kadınlar gibi iffeti talep etmeleri, daha iffetli olmaları ve aynı cilbabla genç kadın gibi koca karı da olsalar onlar gibi örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır diyor. Daha hayırlıdır diyor. E şimdi allah Teala koca hakkında bile buna müsaade var ama yine yapmamaları daha hayırlıdır derken sen normal bütün vatandaşların hanımına, kızına üstüne dış elbisesi almadan çıkabilirsin. Nasıl diyorsun ya? Koca karıya böyle denirse. Buradan da ne anlaşılıyor? Cilbap emri geçici bir tedbir değil. Neden? Nur suresi sonra indi diyor. E bu da orada. Nur suresinde o koca karılar hakkındaki durumu söylüyor. Onların diyor dış elbisesini, ya anladın mı? Evdeki iç kıyafeti ama tesettürlü. Tesettürlü ama dış elbisesini belki yaşlıdır, eli tutmaz, şey tutmaz, alamadı, toparlayamadı, saramadı, dolayamadı. O diyor, buna rahat etmese günah olmaz ama yine iffetini artırsa daha hayırlı olur diyor. Durum bu. Allah her şeyi işitiyorum diyor, her şeyi, vallahi seviyorum unu her şeyi biliyorum diyor, sen kimi kandırıyorsun ya? Bu ayeti nasıl hükümsüz bırakmışsın sen? Kaldı ki, koca karının biri, hastayım diye torunuyla doktora gitme hikayesi var, bilmiyor musunuz? Meşhur bir hikaye ya! Doktora sor soruyor işte efendim işte, nenemin hastalığı ne diyor çocuk, nene diyor yani, nenemin hastalığı ne? diyor, şu durdu budur diyor, diyor. Eşte işte doktor da bir şeyler soruyor, şöyle soruyor, böyle soruyor. Efendim, bizim pazarın komohtif laç bu. Onların tabii anlatması daha güzel ama biraz şey kaçar diye burada e, anlatamıyorum. O tabirlerle anlatamıyorum yani. Ondan sonra hiç defa anlamıyor falan yani. Dışarı çıkabiliyor musun diyor, o bastonla ara sıra çıkıyorum diyor. Halbuki o kabız mısını soruyor yani falan. Bu gibi sorular, cevaplar bir şey çok Anlatamıyor, anlaşılamıyor mevzu. En sonunda diyor ki, çözdüm oğlum diyor. Senin diyor, nenenin hastalığı mısın? Ne oldu diyor, neneni evlendireceksin evladım diyor. Deyince, sus diyor be, ne namussuz mu doktor, bu sus diyor ya. Ya görmüyor musun kadının halini diyor, bastonla ayakta zor geziyor diyor, bilmem ne diyor. Ne biçim konuşuyorsun, sana onun için mi getirdik diyor, bilmem ne diyor. Nenesi oradan ne diyor, sus diyor sen de diyor, terbiyesiz çocuk diyor. Doktor mu dahi iyi biliyor, sen mi dahi iyi biliyorsun diyor. Yani şimdi insan yaşlı da olsa, Lekul lisakat etin lakat diye bir tabir var. Her düşeni bir kapan olur meselesinde yine de Allah Teala buyuruyor ki kapanın yaşlı da olsa, koca karı da olsa zinetini göstermesin, süs eşyalarını izhar etmesin. Ondan sonra efendim tesettüre azami derecede riayet etsin diyor. Ayet bu da. Ben mi uyduruyorum ya? Ben mi uyduruyorum? Şimdi burada ne çıkmaz? Bir kadının başı açıksa, haşa namussuzdur dedik mi şimdi estağfurullah? Böyle bir şey dedik mi yani şimdi? Çarşaflı olur, affedersin, namussuz olur. Başı açık olur, efendim namusunu muhafaza eder. Bunlar ayrı bir şey, her insanın kendine mahsus karakterleri var. Biz bunu demiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, ben diyor, kadın kullanımı diyor allah Teala, çok kıskanıyorum, onları sedefinde inci gibi muhafaza etmek istiyorum yan gözlerden, kem gözlerden, şehvetli nazarlardan çünkü onu solduruyor, güzelliğini solduruyor, nazar değdiriyor. Onun için onun sahibine bağışlanmasını, başkaları tarafından göz taarruzuna vesaire herhangi bir taarruza uğramamasını istiyorum. Bunun için hanım kullarıma bunu emrediyorum diyor. Bizi yaratan Allah'ın buna hakkı yok mu ya? Ne var bunda şimdi? Nice başı açık hanım kardeşlerimiz var. İffetli, namuslu, namaz kılıyorlar, namazda başlarını kapatıyorlar, memure oluyorlar, şey oluyorlar falan. Tabi allah Teala onlara da tam tesettüre girmelerini nasip eylesin. Amin. Yardımcılarını ziyade eylesin, manilerini izah eylesin. E zor şartlar oluyor, zor oyunu bozuyor, işte çocuk çocuğuna bakma ihtiyacı oluyor, kocası felçli oluyor. Kadın hepimiz bunlara fetva veriyoruz anlamında demiyoruz. Ama olayları sosyal olarak değerlendirmek lazım. Yani kadının açık olması asla onun... Açıktır, kapalıdır, namuslu namussuz diye bir şey denemez. Buna zaten Allah muhafaza, en ufak bir namus iftirası yapan, seksen sopa İslam'a göre iftira cezası yer, ahirette de ebedi şahitliği kabul olmaz, fasık olur yani. Hiçbir hanım kardeşimizin kılığından, kıyafetinden dolayı namusla ilgili bir şey söyleyemeyi söyleyen de fasıktır diyor Kur'an yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Zina ayrı bir şey. Efendim, nikahari ayetsizlik ayrı bir şey. Bunları konuşmuyoruz biz. Ama Allah'ımızın emri bu yönde. Bir insan bunu yapamayabilir, yapamayabilir. Nice hanım kardeşimiz, açık saçık hanım kardeşimiz diyorlar ki, biri diyor ki ben nefsime hakim olamıyorum, öbürü diyor çevremin bozukluğu, öbürü arkadaş çevrem. öbürü diyor eşim, öbürü diyor anam babam, Herkesi bir şey var. Bazı da diyor ki nefsime diyor şey demiyorum yani, hakim olamıyorum diyor onun için diyor kapanamıyorum diyor. Ama diyor Allah'ın tesettürü emrettiğine inanıyorum, bu Allah'ın farzıdır, ben amel edemiyorum. Bu ne gibidir? Bir erkeğin de namazın farz olduğuna inanıp namaz kılmayan dolu erkek yok mu? E, gıybetin haram olduğunu bilip hepimiz gıybet ediyoruz yani. E, demek ki insan harama haram diyecek, helala helal bilecek, emre yasa inanacak. Amel ayrı bir meseledir. Amel imandan bir cüz değildir. Biz matüridi, ehl-i sünnet matüridi itikadındayız. Maturidi mezhebinin en büyük özelliği tekfirci değildir. Yani bir insan farzı da terk etse, haramı da işlese ona kafir denmez, günahkârdır. Herkesin günahı var. Ama bir adam ilahiyatçı olup da, tefsirci, hadisçi olup da, karısı, kızı kapalı, çarşaflı bile olup da kalkıp derse ki bu hüküm geçicidir, ondan sonra Allah'ın bu ayeti bu zamanda geçersizdir derse Cemil Kılıç gibi, Mustafa Öztürk gibi tarihseldir, konjoktüreldir. Bunları zaten Allah da söylememiştir. Peygamber Turum'a göre bu sözleri söylemiştir. Derse bu namaz kılsa ne yazar? Hacca gitse ne yazar? Karısı kapalı olsa ne yazar? Çünkü bu ne yapmıştır? Helala haram demiş olur. Harama helal demiş olur. Allah'ın vahyini inkar etmiş olur. Vahyi inkar eden kafir olur. Onun için biz Kılığa, kıyafete, şuna buna bakarak tekfir etmiyoruz aşağı. Amele bakarak da yargı yapmıyoruz. da tevbe eder. Allah tevbesiz de onu affedebilir. Çünkü şirkti ki. Şirke düşmeyeni dilediğimi affederim diyor. Sen ne karışacaksın Allah'a ki? Hangi günahını bunun diye ediyorsun diyemezsin ki Allah'a Celle Celal'i istediğimi affederim diyor. Yeter ki bana şirk koşma diyor. Şirk hangisi? Bir ayeti inkar, şirktir. Puta tapanla, bir ayet hükümsüzdür diyenin şirki arasında fark yoktur. Çünkü Allah buyurmuş, vahiy sen diyorsun ki Allah bu bu Allah'ın bu buyurduğu bu zamanda geçerli değildir. E bunu dediğin anda daha tapmışsın, ha bir ayeti inkar etmişsin. Bunun şirk şir aynı şirktir. Ama maalesef adın ilahiyatta profesör, doçent bilmem ne olursa o zaman ne oluyor? Şirk olmuyor, bir görüş oluyor. Nasıl görüş oluyor ya? Görüştür. Ben bir şey demiyorum. Görüştür ama müşriklerin görüşüdür. Kâfirlerin görüşüdür. Bu görüşler ateistlerin görüşüdür. Dinsizlerin kitapçıların görüşüdür. Bunun ne işi var tefsir dersinde ya? Bak Oda TV'de yazan yazarlardan adı neydi onun? O Halid İbn Velide Çata'nın? He? Nazif Ay diye bir adam. Nazif Ay. Geçen gün cem küçüklen neydi o fuat TGRT'de program yapıyorlar cem küçüklen fuat uğur mu bol mu fuat uğur mu onlar program yapıyorlar çok güzel bir şey temas ettiler dediler ki ya oda tv'de dediler adam yazı yazmış sonra yazıyı çekmiş falan da sonra çekmemiş değil mi bak yazı duruyor orada yazı duruyor o yazı üzerine ya Diyanet niye buna bir cevap vermiyor? Niye bunu durdurmuyor? Bilmem ne dediler onlar Cem Küçüklere falan. Çok hoşuma gitti. Takdir ettim yani bu konuya temas etti. Hep zaten dedi Yaşar Nur'dan beri 28 Şubat'tan beri dediler. Ehli sünnet omurga üzerinde oyun oynanıyor ve ehli sünnete karşı büyük bir operasyon var dediler. Şimdi Oda da TV'de adam ne yazıyor? Halid ibn Velid gibi cihat ayetlerini inkar ediyor. Cihat bir şey yok. İşte hep bunlar Mustafa Öztürk'le aynı ağız. Aynı ağız. Adam diyor ki ne diyor? Uydurmuşsunuz cihat diye gitmişsiniz Viyana'ya diyor ya. Bu cihat mı diyor? Allah böyle bir şey der mi diyor? Bak, bak, bak. Şimdi o adam da ne diyor? Halid İbni Velid diyor, işte diyor şöyle komutan böyle bilmem ne. Ne alakası var diyor. Rum kızları için diyor cihat yapmış diyor. İşi gücü diyor, karı kız peşinde bunların diyor. Halid bin Velid Allah'ın Resulü'nün kılıcı Radıyallahu anh Hazretleri için yazıyor. Oda TV'de Yazı duruyor. Var mı cevap veren? E peki, ben size yine İhsan Hoca'dan duyarak demiştim. Fakat İhsan Hoca çok üzülerek dedi ki, Doğudan da birkaç kişi varmış orada, dersteymişler ilahiyatta. Birkaç talebe mi hoca mı neyse, ilahiyatta ders veren, din adına ders veren hoca ne demiş? O demiş, işte efendim sahabe-i kiram, sahabe-i kiram, ne sahabe-i kiramı demiş, Rum kızlarının peşine geldiler buralara demiş, atmış böyle kitabı yere. Ondan sonra İhsan Hoca bunu deşifre edecekti, o talebeleri de şey attı falan şeydi. Şahitlik eder misiniz dedi siz bunu duyduğunuza ben bunu açıklayacağım dedi. Bu adamın ne işi var sahabeye sövüyor dedi. E onlar da korkmuşlar. Sıfır alırız, okuldan mat alırız. Neyse işte korkmuşlar, şahitlik etmemişler. E şimdi aynı yazı Oda TV'de çıktı mı? Çıktı. Oda TV'de o yazı çıkıyorsa sen bil ki ilahiyatta onun altyapısı olmasa, ilahiyatta din adına konuşan o kafada adamlar olmasa sahabe hakkında Oda Tv'deki yazar, buna cesaret edemez. Çünkü iş nereden çıkıyor? Din adına okuyan, okutan müesseselerdeki hocayım diye geçinen adamlar, önce dini talan etmişler, ondan sonra da bunlar ateisti, deisti bir memnisi çıkmış rahat rahat atıfta bulunuyor. Halid ibn Velid radıyallahu anh, o Ebayübel Ensari radıyallahu teâlâ, 80 küsur yaşında İstanbul'a geldi. Sırf Letüfteannel Konstantiniye, İstanbul olacak. ''Fele amel emir rahmiyûrâ'' ''Ele ni'mel ceşh ''Ne güzel ordu metettiği ettiği için o orduya gireyim.'' Dediler torunları, dedemiz, ''Sen Medine'de istirahat et, vefat edersen Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gömülürsün Ravzayı, mutahraya gömülürsün.'' dediler. ''Sen en büyük sahabedensin. Ne işin var İstanbul'a kadar çıkıyorsun, 80 yaşına gelmişsin.'' dediler. ''Yok evladım.'' dedi. ''Sizin vazifeniz size, benimki bana.'' Bize ayet geldi, ''Tehlikeye kendinizi atmayın. Cihattan geri kalırsak tehlikeye gireriz.'' dedi. Bu bizim hakkımızda indi, ben biliyorum ayetleri dedi. Evvelüceşin yağızülkostantinem mağfurullah. Konstantiniye, İstanbul'a gazaya giden ilk ordunun bütün günahları affedilecek. O hadise girmek için gidiyorum evladım dedi. İstanbul'un surlarının dibinde salih bir mübarek zat defnedilecek. Hadis duydum da sulada. o zat ben olurum inşallah diye gidiyorum dedi. Bize iman, İslam, Kur'an getirmek için, 80 küsür yaşında, ne alakası var kadından kızlan? Sahabenin cihadının, ecdadımızın cihadının, Allah'ın dinini i'la-i hakim etmek, adaleti tesis etmek, zulmü durdurmak. Çünkü gavurlar bile tarlanmışlardık. Bizans'ın içindekiler ne diyorlardı? Bu papazların kafalarındaki külahı göreceğine de Osmanlı'nın sarığını tercih ederiz. Hiç olmasa onlar bize adil davranırlar. Bunlar bizi soydu, savuna çevirdi diyorlardı. Gavurlarda bile adalet getirdi ecdadımız bizim. Onları Müslüman olmaya da zorlamadı. Kiliselerini de kapatmadı. ibadetlerinde de yasaklamadı. Allah Teala çünkü İslam'a zorla girdirmeyin buyuruyor. Onun için her türlü imkanı, hürriyeti onlara verdi İslamiyet. Ne yaptı onları? Kesti mi? Doğradı mı? Fatih ne yaptı İstanbul'u fethetti de? Kaç kişi eziyet etti? Kime ne yaptı Fatih? Eziyet eden Konstantin'in hapishanelerindeki mazlum Rum, Rum, Rum teba ama mazlum insanlar. hepsini atmış doldurmuş Konstantin efendim hapse Onları çıkarttı, hürriyetine kavuşturdu Hazreti Fatih. Kimi köle etti, cari etti de. E sen kalkıyorsun, ilahiyatta buna iftira diyorsun, sahabe-i kiram iftira diyorsun. Onlar efendim karı kız peşinde. Haşa ve kella! Gökleri yere indirecek kadar pis bir söz. Bütün memlekete toptan bela gelecek kadar büyük bir söz. Oda TV'de hala yazı duruyor. Niye Diyanet açıklama yapmıyor? Niye ilahiyatlardan ehl Sünnet hocalar açıklama yapmıyor? Böyle bir şey yoktur diye. Kardeşim, emri bil marufu terk edersek, reddiyeleri terk edersek, neyi hankar yapmazsak bu da bir özgürlük, fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğü değil. Halid İbni Velid Hazretleri'ne iftira bu. Fikir özgürlüğü başka, iftira başka. Sen sahabeye iftira demez. İftira etme hakkın yok. Böyle bir şey yok sahabede. Ha sen bunu yapmazsan yakında Allah top tanının belasını verecek diyor. Bakın şu emri bil maruf, şu sohbetleri devam, bunların tebliği Herkese dinletmek, link atmak, mesaj atmak, Facebook'tan şuradan buradan lalekten bu milleti uyandırmamız lazım. Aksi takdirde bela gelirse Hacı Hoca anlamaz. Hepimize toptan azap gelir arkadaşlar. Bak gelir. Çok azdık, kuyumuzu kazdık yani. Haddimizi açtık. Kur'an dersinde Kur'an inkar ediliyorsa artık konu kapanmıştır. Artık konu kapanmıştır. Onun için bu eli Sünnet dışı hocaların İmam-ı Rabbani buyurduğu gibi 400 sene evvel bunu yazmıştır. Evliyaullah'tan bir zat İblis'i la'ini kenarda boş otururken gördü. Evliyaullah keşif ehli, gördü. Dedi senin işin mi bitti bu kadar insanı saptıracaksın? Sen niye oturuyorsun burada boş? İblis dedi ki, mektubatta bu, İmam Rabbani yazıyor bunu. İblis dedi ki, İnne Kötü alimler dediler ki, sen otur istirahat et, çok yoruldun. Biz bu işi kürsüden yaparız. Sen kürsüye çıkamıyorsun, televizyona çıkamıyorsun. Dekanlık yapamıyorsun. Gelip derste efendim çoluk çocuğu saptıramıyorsun. Ancak vesvese veriyorsun. Fıs fıs fıs fıs fıs, fıs, fıs, fıs, fıs, fıs vesvese veriyorsun. Sen bu işi bırak. hisan haliyle yani. Sen bu işi bırak. Biz bu işi senden iyi yaparız dediler. Onun için iblis diyor. Yüzlerce senedir istirahat ediyor. Ya bu söz ne kadar doğru ya şunu görünce ya. Şu laflara bak ya geçersizdir, hükümsüzdür. Bu ayetin zamanı değil. Şunun geçti, bu ge kaldı. Bu ne ya? Taşlı pirinç mi verdiler Allah'ın dinini, Kur'an'ını sen ayıklıyorsun ya? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bütün güçlerini iptal eylesin. Bütün imkanlarından azle eylesin. Allah el-Husnat alimleri yerlerine ikame eylesin. Çoluk çocuğumuzu İslam üzere, hak üzere yetiştirmeye muvaffak eylesin. Onun için İhsan Şenhoca hoca Hoca'nın hizmetleri mübarektir. Desteklenesi hizmetlerdir. Bu ilayetteki bu sapık akıma tur diyecek gençlik yetiştiriyor elhamdülillah. Allah hizmetlerinde muvaffak eylesin. Biz onun için, bizim derdimiz dinimizdir arkadaşlar. Biz dinimize kim hizmet ediyorsa biz ona hizmetçi oluruz yani. Köle oluruz yani. Bu Şu dini ihya etmemiz lazım. Bizim derdimiz beni sevsin, beni sevsin. O hoca, bu hoca ona git, bunu dinleme, beni dinleme, böyle bir şey yok. Ehl-i sünnet kimse beraber dinleyeceğiz, hizmet edeceğiz. Hepimiz. Nefer olacağız bu davada. Din giderse dünyada kalmaz. Din giderse vatanda kalmaz. Din giderse bağımsızlıkta kalmaz. Özgürlük de kalmaz. Bak Osmanlı'nın son döneminin alimleri sapıttılar. Son döneminin alimleri sapıttılar. İttihat terakki döneminin. Ne oldu? Rus oradan girdi. Yunan buradan girdi. Herkes Fransız ordan Maraş'a kadar bilmem ne. Memleket Yağma Hasan'ın böreğine döndü. Az daha gitti gidiyor. Allah bir daha şu kadar bir vatan bize verdi. Kaçta kaçı da yani neyse 20 milyon şeyden efendim e, kilometreden kaldık şuraya 700 işte efendim bin kilometre. Şu kadar azala azala azala. Bak buraları da bize bırakmazlar. Rus oradan hiç Rus'a güvenmeyin. Rus hiç tekin değildir. Her an her şey yapabilir Rus. Çok büyük önümüzde Rus tehlikesi var. Oradan tehlike duruyor. Oradan tehlike. Bütün de Yunanistan orada. Adaları germiş. Kebap pişiriyor. Ondan sonra tanklar getirdi. Tüpekler getirdi. Şimdi Adalara Savunma Bakanı geldi. Bizim adalara çıktı. Bunları görmüyor musunuz? Akdeniz... Bütün dünyanın bütün efendim, e, gemi filoları Akdeniz'de şu anda birikti. Barut gibi böyle Akdeniz şu anda birikti. İran oradan şimdi Amerika'ya karşı oradan Körfez'den donanma çıkarıyor. Bak ortalık ateş çemberine döndü ve dönecek. Dinimize sahip çıkalım Allah bizi muhafaza eylesin. Bak dinimiz giderse hiçbir şeyimiz kalmaz. Devletin bekası deniyor, devletin bekası dinin bekasına muhtaçtır. Dinsiz devlet yaşamaz. Şumas kardeşim. Ya. Şahlaeddin i̇şte Rwendi Hazretleri 4 mezhep müftüsü. Bu niye bu Osmanlı çöktü dediler. 120 yaşına yaşadı. Ta Menderes'in idamına kadar yaşadı. Düşünsene. 120 yaşına yaşadı. Osmanlı'nın dört padişahına huzur dersi verdi. Hepsini biliyor. Dedi evladım bu dinimi bin İslam'ı bu hale getiren hocalar Hocalar bunu bozdu dedi ya. Tekkeler bozuldu, hocalar bozuldu. Fatih Camii'nde her direğin altında bir hoca vaz ediyordu. Namaz yanaşınca hepsi çıkıyordu, namazı kılmıyordu cemaatle. Kimisi de kılmıyordu. Koca Ali Aydar Efendi demese, hiçbir kitapta görsem inanmazdım ya. Yaşayan tarih söyledi ya. Mahmud Efendi Hazretleri, kulağımızla kaç kere dinledik biz bunu? Meşihatta yani, o zamanki diyanet. 600 alimdik diyor. Hem nasıl alim biliyor musunuz? Şu anda Diyanet'te başkanından tut tümünü birden toplasam bir tanesi etmez. Yani o zamanki alimler çok güçlü alimler yani. İşte Elmalullah Hamdi Hazırlılar gibi alimler, işte Alader Efendiler falan. Meşihatta yani Diyanet Fetva Dairesi'ne 600 alimdik. 600 Mü mürettebat 600 kişi. Kaç kişi namaz kılıyordu biliyor musunuz? 6 kişi namaz kılıyordu. Osman'ın son dönemini anlatıyorum sana. Bu da amel bakımından itikatları yine bozuk değildir yani bak. Amel bu yani sır. Altı izne askılardık. 50 lira rüşvet versen istediğin yere seni müftü vazife tayin ederler. Adam kulu Allah'a zor okuyor ona imam şey veriyor orada parayı alınca. Bütün dünya Osmanlı'ya bağlı bütün İslam alemi fetva soruyor. Fetva kağıtlarını tahta kuruları fareler yiyorlar. Mahzenlerde bir tane fetvaya cevap verilmiyor. Herkes keyfinde. Bu gevşeklik yüzünden koca Osmanlı battı gitti. Bak önümüzde çok büyük tehlikeler görüyoruz. Maddi manevi musibetler ve felaketler görüyoruz. Ya bu İslam'a sahip çıkacağız, sahip çıkan hocalara sahip çıkacağız. Yardım edene yardım edeceğiz, hizmet edene hizmet edeceğiz. Ben de hizmetçiyim, ben de yardımcıyım. Yok, bana neme lazım, al... Maaşı geç karşıya, kıl beşi, kurtar başı. Ben yapmıyorum ya, bana ne, ne yaparsa yapsın. Allah belasını versin demekle bu iş olmuyor. Gençliğimiz deist oluyor, ateist oluyor. Ateist oranı birden üçe çıkmış Türkiye'de. Deist meist, haddi hesabı yok. Bu hocalar bizim kafamızı karıştırdı artık diyorlarmış. Ne cenneti, ne yani Mustafa Hoçluk ikide bir Arap'ın cenneti bilmem ne cenneti derse. Millet cennete inandı mı çocuk ya? İlhanyata gönderiyorsun, Müslüman olsun diye. Gidiyor, oradan cenneti inkar ediyor, kafir olup geliyor. Nasıl durduracağız bu işi şimdi? Allah cümlemize din derdi ihsan eylesin, derdimize derman nasip eylesin. Bu müşkilimizi Allah Teala neşter vuracak hayırlı sahipler ihsan eylesin. Amin. Sahipsiziz. ehl sünnet sahipsiz. Perişan. ehli i pitaatın sesi gür çıkıyor. Her türlü imkanları var. Diplomaları, toplamaları, bilmem ne, o Kuramer öyle. İşte o şimdi Görmez'in idemi neymiş, o öyle. Önne gelen Kur'an'ı inkar edenler orada konuşturuluyor, ediliyor, plaket veriliyor, tebrik yapılıyor. ehl Sünnet Kariban birkaç tane hoca derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Allah yardım eylesin. Amin. Allah'ım amin. Ya Rabbel alemin. Bakın, Muhit-i Burani'den fetva söylüyordum. Kadın ihrama girdiği zaman, Yüzünü örtmesi yasak. Öyle mi? Dikkat et. Yani neyse efendi hazretleriyle bir hacdayız. Kadınlar ne yapıyorlar bizim hanımlarımız efendisen cemaatle falan. Diğer hanımların da yapması lazım. Bir tane terek. Şöyle terekli bir şey buraya terek bağlıyorlar. O terekle beraber yüzlerini kapayacak şeyi önden sarkıtıyorlar. Sarkıtınca o örtü yüzüne değmiyor. Değmeyince de ihram yasağına Girmiyor. Ama yine de erkek. Çünkü yüzünü buradan açması lazım. Çenenin altından beri ihramda yasak. Bu sefer çenenin altından açınca erkeklerle yoldasın. Otobüse biniyorsun, iniyorsun. Mekke'ye kadar devamlı bir gruptasın. İnsanlara e insanlara böyle kadın yüzünü nasıl açsın? Bizim hanımlarımız öyle, yani yüzlerini açmıyorlar. Dolayısıyla onlar ihram yasağına girmemek için ne yapıyorlar? Terep koyuyorlar. Değdirmemek için. Öyle mi? Biliyor musunuz böyle bir şey siz? He? Nerede yaşıyorsunuz? Bilmiyorum ki siz. Ben bir nerede yaşıyorum? Ben bir mağaradan çıktım. Siz mi mağaraya girdiniz? Bilmiyorum ki ne yapıyorsunuz. Neyse he. Bir tane oflu hoca. Bu oflular da çok meşhur ya. Efendinin akrabalarından yani. Ayarsızın önde gideni neyse. Demesin mi ki ya? Bunlara da şimdi tam dedi. Yüzleri zaten açık caiz olacak yüzlerine bakmak. Şimdi de tereklerle formül bulmuşlar. Bari burada yüzlerini göreydik demesin mi? Yuh be. Bir de ihramda ya. Mekke'nin havaalanında bunu söylüyor. Bunlar bunlar, zoppalık adam var neyse ya. Bakan bile geçen dedi ya zoppalık dedi yani. Doğru dedi yani. Bazı böyle şeyleri doğru diyorlar. Allah'ım ya Rabbi. Ulan bu nasıl hoca ya. İyi de hoca ya. Epey de bir vaiz yani. Meşhur eski vaizlerden. Ben tabii 25-30 sene evveli konuşuyorum. Tamam fi tarihliyim ya ben ama ya dedi şimdi dedi yüzlerini açacaklar diye bekliyoruz dedi. Şimdi de terekten çözümü buldular dedi ya. Ana. Senin derdin ne hoca efendi, sapıttın mı sen ya? Sana ne benim karımın suratından ya? Şimdi bak, yüz avret değildir demeye getiriyorum. Yunus, bunu geriyle irtibatla. Anladın mı? Araya çok şey girdi. Bunu böyle ortadan atarsan salata gibi kimse bir şey anlamaz. Geriden konuyu, bu arayı ona montele. Ama bu hocayı da şey et, bu hoca da kalsın yani. Ya bu hoca lazım yani, bu tip adamlar. Bunları ben kulağımla duydum yani. Şimdi bak ne buyuruyor? Muhit-i Burani Hanefi Fıkhı'nın ibaresini okuyorum sana. İnnel mer'atel muhrimete İhrama giren bir kadın. Yani yüz avret değil dedik. Yüz avret değil ama kardeşim erkeklerle, kadınlar yolculuk yapıyorsun. Yolculuk yaparken yüz yüze bakıyorsun. Şimdi yüzde, buraya kadar da çekemiyorsun. İhram yasağına giriyor. İhramda tamamen şöyle açılması lazım. Buradan da böyle, buraya kadar. Saç bitirin böyle kadar. Ya bu sefer ne oluyor? Tabak gibi yüz ortaya çıkıyor. Ya ben istemem ki hanımımın öyle bütün yüzünü sen göresin. Ben istemem. yani avret değil meselesi şey değil ki bu. Ha. ihramdaki kadın türki alaveca hırkaten yüzünün üzerine işte o terek yapar demiyor da diyor ki yüzünün üstüne bir hırka, hırka dediği bez demek. Arapçada hırka bez demek. Sizin bildiğiniz o hırkalardan değil. Efendim yüzünün üzerine bir bez atar diyor. Ama ve tücafiyan veca yüzünden uzak tutar diyor. Uzak tutar ne demek? De i̇şte terek gibi bir şey buradan Takınca o ne oluyor? Şöyle ileri gidiyor. İleri gidince de yüzüne değmiyor. Ve dellet dinle şimdi Hanefi fıkını okuyorum sana. Hey gide Hanefi fıkı diye milleti kandırıyor. Ve dellet azil meseleti bu fetvaniyi delalet diyor diyor şimdi. Şimdi bunu diyor Hanefi fıkının fetvası bu diyor. Bunu dedikten sonra bunu ne delalet eder diyor? aleyh en-mer'e 8'e zaruretin demek ki yüz avret değil diye bir kadın zaruret olmaksızın yüzünü erkeklere göstermesinden nehyedilmelidir diye. İhramda yasakken bile formül üretip de yüzüne değdirmeden yine yüzünü kabak gibi açmasın deniyor Sahnefi fıkhında. Bu neye delalet ediyor? Zarureti yokken normal zamanda yüzünü avret değil diye erkeklere Göstermesine delalet ediyor. Göstermemeliye delalet ediyor. Anladınız mı? Evet. Zaruret nedir? Doktordur. Değil mi? İşte efendim, kadıdır, mahkemedir. Efendim gidiyorsun, e, pasaport alacaksın. Ya kardeşim kimsin, nesin? Kimlik tespitidir, kimliktir, şahittir, kadıdır, mahkemedir, doktordur vesaire. Bunlar zarurettir. Öbür türlü, e, karşında erkek diretman sana böyle bakıyor. Sen de ona... Efendim, yüz avret değil diye yüzünü göstermene bir lüzum yok yani. Yüz avret değil derken namazda açık olması namazı bozmuyor. Anlatabildim mi? Evet. Bilmiyorum, anlayabildiniz mi? Onu da bilmiyorum yani. Şimdi mesela, Nimetül İslam diye bir kitap duydunuz mu? Evet. He? Evet. Ya sen baştan duyarsın mübarek, ben beyaz sakallısın, sen mübarek. Bunlar hiçbir bir şey duydukları yok. Siz duydunuz mu? Evet. Mehmet Zine Efendi, büyük e, Hanefi fakihi, o mübarek, onun kitabında sayfa 114. Bilmiyorum, latince harflerle bastılar mı onu? Bilmiyorum, ben Osmanlıcasından okuyorum. Osmanlıca bir kitaptır. Mehmet Zihni Efendi çok büyük Hanefi fıkıhçısıdır, Allameycan'dır. Osmanlı'da en muteber kitap son dönemde budur. Hatta size bir tüyo vereyim, kimse duymasın, aramızda kalsın. Bu kitabı yazanın Sultan Vahidüddin olduğu o Mehmet Zihni Efendi'nin talebesiydi, Hanefi fıkhını Sultan Vahdettin diyorlar ya, Sultan Vahidüttin Hazretleri yazmıştır, padişah olduğu için ismini koymayıp hocasının ismiyle yayınlanmıştır, anladın mı? Osmanlı'nın padişahının şu, hem de son padişahının, hem de vatan haini dedik şerefsizlerin vatan haini dedikleri o mübarek evliya padişahımızın, Sultan Vahidüttin Hazretleri, e, o mübareğin eseri olduğu da efendim rivayet ediliyor ismini riya olmasın padişah olduğu için falan Osmanlı böyle adamdılar ya. Osmanlı'da padişahlar düzgündü, hocalar bozulmuştu son zamanda. Padişahlar sonuna kadar düzgün gitti biliyor musun? Sonuna kadar düzgün gitti ama hocalarda çok bozulan oldu zaten. Dini de yıktı getirdiler yani. Sultan Hamid'in fetvasını yazanlar hep hocalar yani. Sultan Hamid'i tahttan indir. Ondan sonra Yahudiler ele geçirince dünyayı, vay pişman oldular, hepsi ağlıyorlar, sızlıyorlar. Biz anlamadık, aldandık. E aldanırsın tabii, nasıl kocasın? Sultanahmet'in evli olduğunu bile anlamamışsın yani. Durum bu. Bak ne diyor burada? Şimdi dikkat et. Okuyorum, inşallah anlarsınız. Digeri, ev içindeki tesettürü anlatmış. Şimdi öbürüne diyor? Digeri, hane haricinde ihticaptır ki, Kimseye görünmemek üzere, yüzünü ve baştan ayağa kadar, bütün endamını ve hatta libasını, ne anladınız şimdi? İç elbisesini, yani evin içinde giydiği elbisesini setir, örtmek ve ihva, gizlemek üzere olmaktır. Şimdi, Evinin dışına çıkan bir kadının tesettürü Hanefi fıkında veya İslam fıkında yani. İslam fıkında Bu ittifaklı bir konu. İhtilaf, mezhepte ihtilaf yok. Hiçbir mezhep. İhticap lazım, yani örtünmek lazım. Bu nedir diyor? Kimseye görünmemek üzere yüzünü, bak yüzünü diyor, baştan ayağa kadar bütün endavrı, hatta libasını, elbiseni bile, iç elbisesini bile göstermiyor. Entarim var, entarini bile göstermiyor. Elbisesini setr ve ihba üzere olmak Bunun zıttına tekeşşüf denilir. Tabir olunu, tekeşüf, açılmak. Hani açık saçık diyorsun. bunu açıklığın hükmü nedir? İlla mini açıklık denmez. İlla bikini giymek lazım değil açılmak için. Bu demin tarif ettiğinin dışındakine ne denirmiş? Bunun zıttına tekeşüf den Açılmak saçılmak. Kadınlar tekeşüf ve tebezzülden yani kendilerin işte itibarlarını düşürecek şekilde açılıp saçmaktan ve ricalin uyunu iştihasına ve erkeklerin işte istekli bakışlarına dar örtülerle yani kıyafet dar olursa dar arzı endam itmekten meniuddurlar. İslam fıkhına göre yasa engellenmiştirler. Dar elbiseyle erkeklere arzı endam etmemelidirler. Yüzlerini ve ellerini ve hatta ayaklarını yüzlerini ellerini ayak derken neresi ayak topuktan aşağı. Namazda açık bulundurabilirler. Ben ne dedim. Namaz için dedim bu avret değil işi. Bir kadının yüzü açık. Şu eli şura. El şura. Sen buraya kadar el değil yani. Şura. Elini ayak dediğin ne abi? Dizden aşağı değil. Baldır bacak ayak dediğin topuktan aşağı. Buraları açık kılabilirler mi? Kılarlar. Tabi erkeğin görmediği yerde yani şimdi. Evinde falan konuşuyor. Kocasının yanında, oğlun yanında, evinde. Işte falan. Velakin zaruret olmadıkça namahreme bunları dahi gösteremezler. Zaruret demin anlattım. Kimliktir, şahittir, tespittir, mahkemedir, doktordur. Zaruret olmadıkça yani yüzünü, elini gösteremezler. Zukakta, zukak dediği sokak yani. Zukakta yüz açmak. Yüzünü açmak. Veliba'sının kolunu, kolunu, elbisesinin kolunu veya eteğini örtüden çıkarmak. Yani dış örtüsünden cilbabı söylüyor. Dış örtüsünden dışarı çıkarmak muhalifi emri şer'idir. Şeriatın emrine muhalifdir. İhticap emri Kur'anidir. Bu şekil örtünme emri Kur'an'ın emridir. Anda tehavünün vebali azımdır. Bunu gevşekten almak, hafife almanın vebali çok büyüktür diyor. Yüz namahrem değildir. Diyorum ya ben, avret değildir diyorum ya hep sohbetlerimde. Yüz namahrem değildir tabiri, hak salatın gayri de galattır. Namaz hakkındadır bu, namazın dışında da gösterebilirler tabiri galattır. Fıkıhta yanlış anlaşılıyor bu laf. 13'ün tasdik ediyorum diyor. Anladınız mı? Anladım. Anladınız. E ee, peçede, kanunede yasaktır. Erkek kadın birbirine karışıyor işte olaylar oluyor. Teröristler çarşaf giyor bilmem ne. Bundan dolayı efendim yüzleri zaten şuraya kadar çarşafın üstün çekiyorlar veya işte başörtü giyenler de şöyle yüzünü şuradan kapatıyor. Ee, efendim çenenin altına değil de şuradan da bağladığı zaman azami derecede bir tesettüre riayet etmiş olunuyor olunuyor. Ama sen dersen ki evdeki, içerideki kıyafetiyle lüzumlu yerleri örttükten sonra dış kıyafet, sokak kıyafeti, dış kıyafeti girmeden çıkar dediğin zaman Kur'an'ın emrini inkar etmiş oluyorsun. Çünkü Kur'an cilbap diye bir dış kıyafet olması gerektiğini Ahzab suresinde emrediyor. Onun için bunu da boynuma borç bildim. Hanım kardeşlerimize bu usta Efendim, Salih Hoca Efendi çok güzel anlatıyor, İsmail Ağa İmamı, pazar sohbetlerinde herhalde kadınlara pazartesi yapılıyor. Eskiden Efehan olduğu gibi devam ediliyor. O sohbetlerde bu konulara çok temas ediyor, çok şey diyor. Benim tabii her e, sıklıkla bu konulara temas etmem zor oluyor. Yani genel izleyici var, genel dinleyen var, milletin dini imanı, şu anda itikat bozuklukları var, iman meseleleriyle uğraşıyoruz falan. O bakımdan ama bu da şu anda konuşulması gereken bir meseleydi, öyle mi? Lüzumlu bir meseleydi. Onun için bunu da sizlerle paylaştım. Allah da şahit olsun. Sizler de şahit olun. Ben şeraattan bildiğim ayetleri, hadisleri hiç gizlemeden, çekinmeden, feminist, komünist ne der diye dert etmeden Allah için tebliğ ettim. Ahirette de benim tebliğ ettiğime şahit olursunuz inşallah. Allah Teala sizin şahadetlerinizle, şefaatlerinizle beni de mağfiret eylesin. Amin. Amin. Şimdi... Bu hıfız namazı namazıyla ilgili bir şeyler soruluyor. Şimdi Antalya'da başlamışlar hıfız namazı. Bu hıfız namazını ben kıldırıyorum. Duydunuz mu bunu? Evet, hocam. He? Herkes meraklanmış, kılmaya başlamış falan. E dedim nasıl kılıyorsunuz? Kılıyoruz dedi. Nasıl dedi? Sureleri ezber, Tabi hafız var dedi. Bal gibi okuyor dedi falan. Maşallah dedim falan. Sonunda duasını okuyor musunuz dedim. Yok dedi. E dedim holaya gittin geldi. Niye gittin holaya? Allah'a kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Hola bir köy yani şey, Of'ta. Çaykaran'ın köyü mü, ne işte? Hasan Efendi hocamızın köyü yani ha, hola. Adam demiş ki uşağına, yarın seni kolaya göndereceğim demiş. Bu da tamam demiş, sabah kalkmış, efendisini beklemeden kalkmış gitmiş. Akşama kadar ancak yaya gidiyor, geliyor, kaç köy ileri. Gitmiş gelmiş, bu da onu arıyor ya. Bir de bakmış, akşam çıktı geldi, ne yaptın demiş. Hola'dan geliyorum. Hola köyün adı. Demiş, ne işin var kolada, niye gittin? E sen dedin ya, dün demiştini hola'ya göndereceğim. Evladım demiş, ben seni bir şey almaya göndereceğim ya. Sen demiş, niye sormadan gidiyorsun ya? Bunun adı olmuş, hola'ya gitti, geldi. Hani bizim de ahirete gittiğimiz zaman Mevla soracak, ne getirdin, ne yaptın, ne amel ettin? Ya Rabbi, dünyaya gittim, geldim işte. E niye gittin? Bana kulluk etmek için gittin. Ne yaptın bana kulluk? Ben ne bileyim Ya Rabbi, ne Kur'an, ne hadis, tefsir, hadis, fıkıh, hiçbirine bakmadan geldim. E sen niye dünyaya gittin, geldin demezler mi adama? Hola'ya gitmiş gelmiş. Bu da mübarek. Yasin, Duhan, Secde, Mülk sureleri okuyup kılıyormuşlar mübarekler. Halbuki maksat ne? Kur'an'dan ezberlediğini unutmamak. Bunun için ne lazım? Peşinde duası lazım. Hatta esasen dua nerede okunacak biliyor musun? Selamdan önce namazın içinde okunacak. Onun için ben duayı ezberledim. Ezbere bilerek iki çift dikiş yapıyorum. Bir cemaat amin desin diye, onun için son tahiyyatta uzun oturuyorum. Millette koca uyudu herhalde zannetiyorlar arkadan ama uyuma mıyuma yok. Duayı bir içeride okuyorum. O rivayet, kuvvetli rivayet, selamdan önce okunması zaten. Onu da ezbere bilmeden, yok. namazın içinde kağıt mı bakacaksın? Dolayısıyla selamdan önce bir okuyorum, selamdan sonra millet amin desin diye bir daha onlarla okuyorum, çiftlik iş yapıyorum. Bunlardan da mübarek, her yerde hıfız namazı başlatmışlar, güzel, dua biliyor musun? Yok. Ya mübarek adam, hadis Şerif'te bir tarif yapılmış. Sen şimdi bir kek yapayım, börek yapayım desen, kabartıcıyı koymadığın zaman ne olur? Fos! Rezil olursun, karizma çizilir yani. Evde kalırız böyle kız ya, değil mi? Damat adayı gelmiş, bilmiyorum, of, kek yapıyorum diye şu kadar kabarmamış, yetmemiş. Tarife uyacaksın kızım ya, tarife uyacaksın. Bir kahve yapıyorsun, berbat olur mu ya şimdi? İçine köpük mü katacaksın, şeker katacak. Yani tarifsiz iş olmaz, ilimsiz iş olmaz. Kendi kafanıza göre iş yapmayın. Ben şimdi bu Lale Gül'ün bu sayısında çok ilim yazdım. Tabii o ilimler zaten sırf e, Hüseyin Avni Hoca'nın yazısı adamı zaten abat eder yani. İlimle doldurur yani. Onlar ayrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Mevlana denmezmiş. Konya'daki yatan zata Mevlana denmezmiş. Şirkmiş, Mevlana Allah'mış, başka Mevlana yokmuş. Ya ne cahil adamlar ya, bu Aziz Bayındır buraya çok itiraz et. Onun delillerini yazdım, sayfa 3'ten başlıyor, bir delilleri okuyun bakalım, Mevlana ne demek, Mevlana ne demek, kime denir, kime denmez, manası nedir, bütün delilleriyle yazdım, benim yazım o. Ondan sonra, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü, esasen vahiy ve nübüvveti, Risaleti inkardır, Rasul Hocam yazmış. Bu Allah'la kul arasına kimse giremez diyeni esas nereye götürmeye çalışıyor biliyor musun? Ne Peygamber ne Kur'an, ben Allah Allah anlaşırım, çok tehlikeli bir söz, bu noktada manasına göre değişiyor. Bunu izah etmiş efendim. Bu resimler de Devlet-i Aliye'nin 18. Şeyhülislam, Ebu Suud Efendi damadı, Mağlülzade Mehmet Efendi Hazretleri kabirleri yeni tamir edildi, Fatih'te restore edildi, güzel ziyarete açıldı bu mübarek Şeyhülislam'ın. Onunla ilgili malumat yazmış Hasan Hoca. Mustafa Öztümsekler Hoca ne yazmış? Emri Bilmaruf'u terk etmenin tehlikeleri, başımıza gelecekleri yazmış. Ondan sonra efendim, Doğu Türkistan İslam Devleti, en eski kurulan Türklerin ilk Müslüman devleti, bu hususta İhsan Şenhocak hocamız Doğu Türkistan Müslümanlarının durumunu ve baştan beri İslam'a hizmetlerini yazmış. Bunları hep okursunuz. Abdülaziz Han'ın şehadeti, Şimşirgil Hoca, Abdülhaziz Han'ın bileklerini kestiler, intihar etti dediler. O mübarek zatı şehit ettiler. O, o gerçeği yazmış. Ömer Faruk Korkmaz Hoca, İbni Teymiye'nin Allah'a cismiyet isnat ettiği, şekil verdiğine dair bozuk inançlarla reddiye yazmış. Bu Selefilerin, Vahabilerin baş adamı. Bunlar hepsi tek tek sizlere beyan edilmiş. 13'ün bir de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Mustafa Öztürk'ün, Kur'an'ın lafzı vahi değildir, Kur'an'da geçen kıssalar kurgusaldır, haşa, sözüne din işleri cevap verdi. Biz de iki sayfa o cevabı sizinle paylaştık, kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel işleri teşekkür ediyoruz, değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Öztürk'ün, efendim. E Kur'an'daki kıssalar uydurma yani, haşa, kurgusal, kurgu yani, film kurgu demiş, bu Kur'an'ın lafzı değildir, demiş, bunlara Diyanet Dinişleri Yüksek Kurul cevap vermiş, Allah Teala bu hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Kendilerine teşekkür ediyoruz, minnettarız. Bunu da yayınladık, sayfa dörtte. Bunlardan sonra hıfız namazı ile ilgili rivayeti zikrediyoruz. İnşallah sayfa, söylüyorum size, hıfız namazı kılmak veya bir imama kıldırıp cemaatle uymak, en az 3, artık bizim İstanbul'da 3'ü geçti, 5'i bitirdik biz, 2 kaldı, en az 3 olacaktı. 3, 5, 7 kere tekrar edilecek. Bu mübarek namazın hakkındaki hadisi şerif ve duası sayfa 89. Kendisine en az 3 Cuma gecesi devam eden kişinin Kur'an-ı Kerim'den ezberlediklerini unutmayacağı, bütün Kur'an gözünün önüne geleceği, inşallah kabirde de gelir, Mahşerde de gelir, cennette de şefaatçımız olur. Bu hıfız namazı buna sebep oluyor. Rasûlullah Efendimiz vaat etti bunu. Bu namazı kılana söz verdi, Kur'an'ı unutmayacak. Ve Hz. Ali Efendimiz bununla amel etti. 3-5 cuma gecesi geçti, geldi dedi, ''Ya Rasulallah, birkaç ayeti ezberliyordum, unutuyordum, şimdi bütün Kur'an'dan ne ezberliyorsam, hepsi gözümün önünde, hiç ayrılmıyor.'' dedi. ''Ey Hasan'ın babası, dedi. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki sen gerçek bir mü'minsin, İtikat ettin, amel ettin. Bak hemen neticeyi aldın buyurdu. Çünkü bu işler itikada bağlıdır. İmanın, hadislere itikadın, amelin ne kadar ihlaslıysa hemen semeresini görürsün. Allah Teala bizlere de nasip eylesin. İnşallah yedileceğiz. Bu hadis-i şerif 89, 90, 91, 92 manalarıyla beraber beyan edilmiştir. Ondan sonra 93'te de faydalı malumat var. Vakit için eftal olan Kaç zekâta bir selam verilecek? Efendim, ikinci teşebbühten sonra yapılacak dua. Ondan sonra, efendim, duayı ezbere bilenler namazın içinde yapsın, ezbere bilmeyen namazdan sonra yapsın. Bir de şu mesele var, önüne gelen kılamaz. Çünkü diyor ki, ben sureleri biliyorum, kılıyorum. Tamam ama... Diyor ki, teheyyat salli barik bittikten sonra diyor, Allah'a çok güzel hamd et diyor. Şimdi, Allah'a çok güzel hamd nasıl edeceksin? Elhamdülillah, Rabbülhamdülillah. Tamam ama, bir hamd var. Bu hamdde mesela bir insan dese ki ben Allah'a en faziletli hamdiyle hamd edeceğim yoksa karım boş olsun haşa etse. şeyler konuşmayın sakın da böyle laflar olsa. Bir insan diyor yemin etse diyor veyahut yemin etse diyor bu yemininde bozulmaması ne yapması lazım bu hamdi yapsa yeter diyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamden yuafi ni'am ve <gülüyor> yukafi mezide. Bak bu hamdi başında diyor çok güzel en güzel hamdi yapacak diyor. Ya bunu söylemiyor lafzını mesela. İkinci diyor, bana ve diğer peygamberlere en faziletli salavatı yapsın diyor. Ondan sonra inanan erkek kadınlar için mağfiret duası yapsın diyor. Ben bunları da uyarladım. Hadiste duanın başladığı yer Allah'ın merhamni. Ama oraya kadar en faziletli hamd, en faziletli salavat, diğer peygamberlerde de salavat. Bir de mümin erkek kadınlar için mağfiret duası. Ondan sonra geliyor Allah'ın merhamni. Yani senin bildiğin erayet ellezi gibi değil. Onun için... İşi rastgele yapmayın. Hifz namazı kıldık oldu. Hafız okudu gittik. Ya burada tarif edilmiş sayfa 95'te hıfız namazının duasının okunuşu ancak bitmiş. Ancak bitmiş. Yani 90 efendim, 89'da başladı, 89'da başladı, 95'te bitti. 6 sayfa hemen hemen izah var, ilim var, hadis şerifin metni var. Manası var. Nasıl amel edileceği beyan edilmiş. Benden de size bu da itaaf edilmiş olsun. Bugüne kadar hiçbir kitabımda yazmamıştım. Burada hıfız namazının tamamı zikredilmiştir. Hafızlarımız var. Kendimiz bu sureleri ezberleyemesek de hafızları imam ederiz. Arkalarında cemaat oluruz ama şartlarına, usulüne, dergide bakıp buna göre riayet ederseniz Kur'an'ı unutmayacaksınız. Rahman. Amin. Sizlere bir Şerif kitabı getirmişler. Bu mübarek inşallah seneye Mevlid'e de ikinci cildini çıkartmayı Allah bana nasip eylesin. Çok güzel ilimler yazılmış. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem babaları, ataları, annesi, neneleri hepsi bu kitapta tek tek beyan edilmiş. Bunları bilmek Adnan dedesine kadar çocuk çocuğumuza ezberletmek berekettir, fazilettir, gereklidir, lüzumludur, vaciptir onun babaları, ataları bizim babalarımızdan, atalarımızdan çok daha faziletlidir. Kıyas kabul edilmez. O bizim kendi öz babamızdan ileri babamızdır. Ruhumuzun da babasıdır. Allah da bize onun baba olduğunu, eşleri, annelerimiz olduğunu beyan etmektedir. Bu itibarla neseb-i şerife gözümüz gibi sahip çıkalım. Allah onun nuruyla, onun kıymetli atalarına, bağış dadının nurlarıyla kalplerimizi, kabirlerimizi nur eylesin, pür nur eylesin. Amin. Yasin cüzünde de çok ilimler yazılmış, sizlere dediler arz edilsin, arkadaşlar size arz ediyorlar. Dünya için, ahiret için, hastalıklar için, maddi zenginlikler için, borçtan edası için, aile huzursuzluğu için, çoluk çocuğunuzun islahı için, maddi manevi ne derdiniz ne sıkıntınız varsa, bu Yasin cüzündeki dualar ve surelerin faziletleriyle Allah'ın kitabı bize sarkıtılmış bir ipidir, bir ucu Allah'ın yedindedir. Bir ucu bizim elimizdedir. Buna tutunan, bu zikirlerle, dualarla, Kur'an'ın sureleriyle Allah'a yalvaranlar asla mahrum olmayacaklardır. Amin. Subhane Rabbil alil ve Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve te'al'e alâ ve alâ aleyhi ve sahibin ve ecma'in. Allahümün nâh'in selüke el-Cenneh, ne'ûzübike minen nâr, Allahümün nâh'in selüke rıdâke vel-Cenneh, ne'ûzübike minsekadike vel-Nâr, Allahümün nâh'in selüke el-Cenneh, ve mâ karrabe ilâ ne gönüldüm kendi annalarıma mı? Körbeyle mi? Kavulne mi? Amel? Allah münasip kendi kâinim asayla kendi yabuğum Muhammed, Muhammed, sallallahu taała ala sallam. Ve ante Müslüman ve alleek al-balağ. Valla hamle valla kuvvet. İlla bilâhi alâliy al-azîm. Allah münasip kendi kâinim asayla kendi Na'udzu bika min kulli 'ajlin wa ajlin ma alimna minhu Allahumma ma qaddaytelenam qada' faj'alaka bi tuwa wa rushda. Allahumme ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا Ya ya ya Bizden evvel ölmüşlerimize geçmişimize rahmet eyle kabirlerini nurayla Ahmet Şükrü Yeni gün abimize, hacı babamıza, gar kaygarık rahmeteyle, kardeşlerine rahmeteyle, kabirle derecelerine dereceleri aliyle, İslam'a Müslümanlara, alimlere, hocalara sohbet imkanları sağlamalarını, hizmet etmelerinin karşılığını ahirette en güzel mükafatlarla kendilerine izhar eyle. Ya Rabbi sen fazlukareminle cemaatlerimizden, gençlerimizden vefat etmiş olan Ahmet Şükrü Efendi hayriye menduha Osman, Halim, Süleyman, Niyazi, Cihat, Vedat, Meyit ve meytelere. Hakkı gali garg rahmet eylesin, atlanma velih hasenata tebdil eyle. Kabir azabı olanlar varsa cemaatlerimizden ve bu külliyenin yapılışında bir kuruş dahi katkısı emeği olan ve şu anda kabirde bizden dua bekleyen bütün geçmişlerimizden ne kadar kabir azabına düşmüş olanlar varsa şu saatte şu sohbette okunan hayat, hadisler hürmetine azaplarını kaldır ya Rabbi deforucalein. Amin ya rabbal alamin ruhler için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe fi kulli lamhatin wa nefsin adad ma vesu'u Allah Allah Allah celal celal ya rab hediyenizi kabul ruhaniyetlerini haberdar Bizlere de ölürken nasîb eyle, arkamızdan böyle hediyeler gönderilmek nasıl eyle, Ya Rabbel alemin umduklarımıza nâil eyle, korktuklarımıza emîn buradan dağılmadan cümlemize affeyle, mağfiret eyle, dinine hakkıyla hayırla sahip olmayı bize nasîb eyle, dininin hududuna ahkâmını muhafaza edenlerden eyle, Kur'an'ın mahfuz kalesinde bizleri de muhafaza ile bidat ehlinin, şer ehlinin, din düşmanlarının, bu ayetleri, hadislerinin, münkirlerinin, Bizlere aşırı düşmanlıkların, adametlerin ve nefretlerin bir tezahürü olarak başlarımıza getirmek istedikleri musibetlere, felaketlere karşı bizleri muhafaza eyle ya! Senin korumana sığındık, hıfzınla muhafaza eyle ya! Hz. Kur'an'ın Mahfuz Kalesi'yle muhafaza eyle. Ya Rabbi, hizmetlerimizin kıtaya uğratmaktan muhafaza eyle. Lale Gül'ün yayınlarını daim eyle. Dergimizdeki hizmetleri yazları daim eyle. Allah'ın radyo yayınlarını daim eyle. Maddi manevi bütün müşkillerimizi hall Hasane ile dinini her eve her ocağa bu sohbetleri sokma vesilesini bize nasip eyle. Bu cemaatlarımızdan ya Rabbi ne hayırlı muradı olan, ne sıkıntısı olan varsa hepsinin müşkilatımızı hallu hasane ile, sıkıntılarımızı ferahatebdile ile, çoluk çocuklarımızı hayırla ıslaha ile, ev ocaklarımızda İslam Kur'an sünnet zikir bereketi ve huzuru ihsan eyle. Aile huzursuzluğundan muhafaza eyle. Allah'ım sen fazlukareminle çoluğumuzla çocuğumuzla kıyamete kadar bizden gelecek zürriyetimiz eli sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmeye bizlere nasip eyle. eli evet. sünnetten karış ayrılacakları zaman zürriyetimizi kat aile ya Rabbi. Evet. Sen fazlukareminle ya Rabbi iki can cümlemizi aziz eyle, gönüllerimizi mesrur eyle. Sen fazlukar. Amin diyen dillerin har cehimden azade eyle. Evet. Ya Rabbi bütün Müslümanların hidayetine bizleri vesile eyle. Evet. Önümüzde 2 Şubat cumartesi Sohbet saat sekizde, bizleri de, bu kardeşlerimizi de gelmeye muvaffak eyle. Yardımcılarını ziyade eyle. Manilerimizi izale eyle. Ümrümüze, vaktimize bereketler ihsan eyle. Vücudumuza sahat ve affetler bahşeyle. Eskisinden ziyade kuvvetimize malik eyle. Sen Fazl-ı emri bilmârım ney-i al Dinine davet, yoluna davet, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, vazifesini. Bir hakkın, ifa'ya cümlemizi muvaffak eyle Konu komşumuzu, çevremizi, bütün insanları... Bu sohbetlere, bu cemaatlere, bu derslere iştirak etmeye çalışmamızı ve muvaffak olmamızı nasip eyle. Davetlerimizi tesirli eyle. Kullarının kalpleri senin yedi kudretine tasarrufun tahtındadır. Kurban olduğun, bizim ulaştırdığımız, bizim vasıtamızla sohbetlerine, adetlerine ulaştırdığın kimselerin kalbine hidayetler halka ile ya Rabbi. Onların da bu yola dönmesini nasip eyle. Cümlemizi namaz ehlinden, Kur'an ehlinden, zikir ehlinden eyle ya Rabbel alemin. Amin amin bi hormata Ha wa Yasin sallallahu taala ala sayyidina mouhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira rabbil alamin la sharf an sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi ruh ruhina maamdrna ya fandi wala mashayikhina ustadzina al-aruhain bisma Osman ghazi orkhan ali Şayikin avuzatı, inavu lahm. Allah günarıvum ve lahm. Allah fenarıvulahum. Allah kusreb. İlla ruh, İlla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 vallihin <Sessizlik> <Sessizlik> amin <Sessizlik>